Türk 5'te değerinde S&P France geçmiş. <Gülüyor> Ve bu serinin üzerine çalışmalar geçmiş oluyor. Bu bir uzat olarak çarsalanlar diker Ve bu işte etkisi altında yaz Bulantır adlı romanı üzerinde de yine Berlin'e çalışmış ve o romanda sadece insanın sezgi yoluyla varoluşun saçma ve rastlantısal yapısının deneyimini ediniş diyorlar. Varoluş tamamen saçma ve rastlantısal bir şeydir. Bu deneyim insan bağırılışının hiçbir açık amacı bulunmayan tamamen olumsal, rastlantısal bir şey o. Ve bu felsefi görüşü, bu felsefi iç iç bu okuru anlatmak için uygun sözcükleri bulamadığım için daha romantik bir form içerisinde anlatmam ve bunu bir maceraya dönüştürmem gerekiyordu, diyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız Rezistans Hareketi'nin meylaçlarından birisi olur ve Almanlara esir düşer. Lokalak altında Heidegger olur. Haftada bu üç kez arkadaşlarına Heidegger'in kayseri silam altında. O sırada aynı yararlılık çıktığı nokta uzun süre kendisini etkileyecektir. Orada edindiği birçok gözlem daha sonra varlık ve hiçlikte yerini buldu diyor. Varlık ve hiçlik 1943'te iletişim. İkinci büyük yapıtı, Diyaretik Atın Eleştirisi 1960 tarih. 1971-72'de Flover üzerine 3 ciltlik eserini. Marksizmden derinden etkilenmiş olmasına karşın, Komünist Parti üye olmamıştır. Marksizmde ahlakı, ahlaka ve özgürlüğe yeterince açık bir rol vermemiş olduğu için. 1964'te Nobel Edebiyat Düzü Ödülünü. Durum istemediği gerekçesiyle ediliyor. Sertürn adı varmusslukla özdeşleşmiştir ediliyor. Bunun ilk nedeni çağdaş Alman yazar, olan Alman yazarların, özellikle Hayde son derece teknik yazılarını daha açık ve popüler bir dille anlaşılır olması. ve ikincisi romanları ve kısa öyküleri de kullandığı hafif felsefe edilmiştir. En tanınmış yapıtının varoluşsuz bir hümanizmadır. Olurduğu düşünülse bu daha da anlaşılır hale gelecektir. Sartre'nin varoluşsuzluğu 20. yüzyılın üç ana düşünce akımının özel bir karışımlıdır derin. Maalesef. Bu sen fayda Bu üç düşünme düşünme ortak olan şey insanın kendi yazgısını belirlemekte aktif bir rol oynayabileceğini düşünmeleri oluruz. İnsan kendi yazısını kendi belirleyebilirsin. Marx, felsefe şimdiye kadar dünya yorumlamakla yetindi. Oysa asıl olan onu değiştirmektir. Husserl, fenomenoloji adını verdiği yeni bir felsefe yapmayı geliştirmiş ve gerçek felsefenin kendini insanın özellikle de insanın somut dünyasal varlığının özünü araması gereken bir şey olduğunu. Sorayım. İnsanın dünyasal varlığının özünü araması gereken bir şey. Vesayetle de bu da. Haydepesi Çinçek ile bu sefer arasında bir bağ kurup varlık ve zamanda varlık hakkındaki en önemli sorunluğu anlamının en iyi şekilde kişinin varoluşsalı çözünürlüğünü yapmakla başarılı şekilde söylüyorum. Kişinin varoluşsalı çözünürlüğü. ise esas olarak bireyin varoluşu Onun artık klasikleşmiş olan dile getirişiyle varoluş özden önce geldi kişiden değil bireyden bir sorun. Bu sizin Bu Bu yaklaşımın yani özgürlüğü reddeden yaklaşımın o model felsefi görüşlere ve kaynaklık ettiğini söylemeden geçemeyeceğim. Saçlı Önemli bir ay olsak Bugün burada çok arada, saat düşüncelerini saat sonucu tartışacağız. Başarılı bir sempoz yoktur. Teknisenin tekrar hoş geldiniz. Sempoz yoktur birinci oturumunda buradaki sarayla iddia tek konuşmaya Olaçan Doktor İsmail Demir Demir'in konuşmanın başlığı Sartı felsefesinin temel kavramları. Hı. Teşekkür ederim. Sayın Başkan. Değerli dinleyiciler. Siz konuşmanın başlarına öyle olduğuna bakmayın. Diyelim başlangıçta. Hı. Tabii tabii kavramlara kavramlar başlığı ama Hı. temel e, kavramlar olacak. Hepsini derslerize bazı tavrımlarını böyle bazı tavrımlar ama ondan önce biraz da e, sert e, sayın e, bölüm başkanı Mesut Namlı kendini yani, ne diyor da böyle değil mi sertiz e, 1999 yılında adını duymuş düşünmüş zamanında. Simon de Beauvoir tanışır. Böyle liselerde öğretmenlik okar. Bizi de ee, almanlara esir düştü ama Sinekler adlı tiyatro oyununu sergilerden ee, o, o almanların karşı bir direnişi isim e, gelinen bölümlü kadar farkına varmaz. 5 yılında öğretmenliği bırakıyor. Lothen modernde modern diye bir, bir model modern hayatı öyle. Edebi politik bir dergi evet. ve bu edebi ve politik sorunları çıkıyor, çoğundan öyle. bilindiği gibi Savaş sonrası özellikle politik etkinlikleriyle ona çıkıyor. Google'a ee, gelip Sartır dediğimiz zaman onun çok politik etkinlikte yer aldığı fotoğraflarını bulabilirsiniz. Google'a ee, girip Sartır daha sonra Cezayir'in olumsuzluğu e, Orumsuzluk Savaşı'nı destekliyor. O zaman Ransavun'a karşı 121'ler hareketi olan bir hareket var. Bir bildirge yönelimi ve onu da imzalıyor. Saktır. Yük gösterilere katılıyor. Tabi Nobel ödülünü de geri çeviriyor. Yine onu da şeyden bulabilirsiniz. Gerekçelerin neden uzun bir yazı vardı. Sonunda İsveç aldığında Eski yılların saygı dolu döndürülmeyen tam bir odası var. Yine 74 yılında artık iyice yaşlandığından gözyaşı bir döndürülmemesi oluyor. İnkilaplarını bir ölçüde yavaşlatıyor. Ama yine yazmaya devam ediyor. yaşamıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir de şu var, biz de e, Sartre 60'lı yıllarda Sartre'ın etkisi e, ülkemize kadar gelmiştir. Nasıl gelmiştir? E, Fransa'daki öğrenci hareketlerinin etkisiyle gelmiştir. Ve öyle sanıyorum ki Sartre'ın e, Özgürlük yanlış anlaşılan bir e, özgürlük görüşüne e, sahip olmuşuzdur o zamanlar. Bizdeki özgürlük anlayışı yani vardır ya, işte her şey yapılabilir özgürlük anlayışı. Ama e, bir ucundan sartır özgürlük anlayışının yanlış anlaşılmasından kaynaklanan e, bir özgürlük anlayışıdır. O dönemlerdeki yazarlar özellikle Saat Reyhanı falan... E, Atatürk Elman bunun için de böyle bir özgürlük anlayışının çizgisinde yazılar yazmıştır, şiirler yazmıştır. Bunun nedenlerinden bir tanesi de bir özellikle varlık ve hiçliğin ve eleştirmenin yani yaratık adlı birleştirmenin en uzunluğuna çevirilmediği durumda varlık ve hiçliği 60 yıl sonra çevirmemesi ve yeterinde anlaşılmamasıdır. Ee, şimdi Sartre'ın bazı kavramlarına, bazı temel kavramlarına gelecek olursak. E, bu kavramlardan en önemli gördüğüm bir tanesi Varlık ve İçine alt başlığında yer alan fenomenolojik ontoloji terimi varlık için fenomenoloji için ve bu muhtarın ilk e, bölümünde ilk sayfalarında fenomen fikri diye bir e, e, başlık varmış. Fenomen nedir? Fenomen. E, bu tabii an, e, öğrencilere de anlatmakta çok uçlu çektiğimiz, e, en azından benim kendi adıma uçlu fenomen kavramı. fenomenle ilgili olarak çünkü bu kavram üzerine kurulacaktır. E, şey, bütün e, başka diğer kavramlar ve e, ve o kavramlar da oluşacak ilişkiler. E, fenomen Sartre'ın e, Anladığı anlamda, tabii büyük ölçüde Husserl'den, Heidegger'den e, bir etkilenme söz konusudur. Görünüşler dizisinin toplamı. Görünüşler dizisinin toplamı. Yani Barola'nın arkasında biz bir şey aramayalım. Barola'nın arkasında olan bir şey yoktur. Bir var olanın varlığı o var olan ne olarak görünüyorsa odur. Ne olarak görünüyorsa odur. Kendin Fenomenal varlık. Fenomenal varlık. Kendini belli eder. Belli eder. Ve bu belli edişlerin bu tezahür tezahür bir dişledir. Tezahür bir Birbirine iyice bağlanmış dizisinden başka bir şey değil. İşte bu dizi de zaten özdür. Yani yani öz. Görünmelerin arkasındaki bağlantıdır. Yani kendisi de bir görünme. Bildiğiniz varoluş özden önce e, gelir de gelir düşüncesiyle bağlantılı yapılan bağlantılı bir e, şey gibi bir ifade edilir. Fenomen teorimiz kavramımız senedir. şeyin gerçekliğini fenomenin nesnelliğiyle ile değiştirir ve bunu da bu görünmelerin arkasındaki bağlantıda yapar. Görünme, tezahür etme, ortaya çıkmak kendisinden başta hiçbir var olan tarafından desteklenmez. Onun kendi varlığı var Ve ilk varlık görünümünün varlığıdır. Fenomenin varlığıdır. İfşa eder. <gülüyor> fenomen kendisini böyle inşa eden ve varlık herkese belki bir biçimde kendisini inşa eder. Zira ondan söz edebiliriz ve ona ilişkin belli bir anlayışımız vardır. Varlık fenomeni varlığın bir görünmesidir. Varlık sadece her türlü açığa çıkarılışın koşuludur, açığa çıkarılmak için olan varlıktır. Burada tabi e, daha e, somut içinde anlatmak için örnek, e, şöyle bir örnek veriyorum. Ben. Örneğin düşün şu masa ile masa olmaklık fenomen e, var olanın aslında ötesine geçmek demek. Evet. Yani masa olmaklığın masa olmaklığın ne olduğu. Birisi. Buradan e, fenomen kavramından Sartre'ın e, bir e, toplum felsefesi görüşü ile bağlantılı olarak ortaya koyduğu e, diyalektik kavramına, yani diyalektik aklın eleştirisindeki diyalektik kavramına ve o kavrama bakarken e, germek durumunda, eğilmek durumunda olduğumuz kendi için varlık, kendinde varlık gibi bazı ana kavramlara e, geçmek istiyorum. Merak edilen bir konudur Hübert'in. Diyalektik aklın eleştirisinde neden böyle bir eleştiri yapar? Bu eleştiri, yük ölçüde tabii şeyin sap aklın eleştirisine kanıtlı bir nazire biçiminde yazılmış diye düşünülebilir. Amacı, Sartre'ın amacı ontolojik ve tarihsel bir antropoloji yani sorunun insanla Ve diyaletik kavramı bu. Böyle bir ontolojik ve tarihsel bir antropoloji kurma düşüncesiyle yakından ilgilidir. Peki nasıl bir şeydir? Diyaletik akıl Buna baktığınız zaman, önce akıl nedir? Şöyle bir şey e, söylüyorum. Bilgiyle varlık arasında, düşünce ile nesnesi arasında kurulan bir tür bir ilişki. Ne tür bir ilişki? Bu ilişkinin özelliği, düşünce nesnesinin yapısıyla ilgili olması yani düşünce nesnesinin yapısı derken de düşünce nesnesinin insan insan gerçekliği olduğunu söylediniz. İnsan ve insan gerçekliği nesne olduğunda ortaya çıkan yani bir bir bağlantılılık hareketli ilişki buna insan insan İnsan önemli santrım felsefesinde. Çünkü ona göre insanın ayrıcalıklı bir yeri var. Hatta bütçe bir oyunun şeytan ve büce tanrı oyunun oyunun baş kişisi göz şöyle söylüyor. Yalnızca insanların, insanlar gerçekten var. İnsan tarihsel bir vardır. Tarihseldir. İnsanın tarihsel olması kendisinin neden olduğu ve kendisinin uğradığı bir değişme. İnsana ait İnsan bu değişmeler içinde kendi eylemleriyle, kendi eylemleriyle yaptıklarıyla olmadan kendisini tanımlıyor. Tabii bu, bunu söylediğimiz zaman e, Sartre'nin praksis kavramına da e, gitmek, gönderme yapmak e, gerekiyor. Bakın bu usul praksis kavramı üzerinden bu meseleyi de durmak isterim. Kendini durmadan kendi eylemiyle tanınmayan var. Olduğumuz zamanı böylesine bir erkek içinde değil de durdurarak baktığımızda ise insan olduğumuz var olan yani olduğumuz gibi olandır burada, şimdi, neyse, o anda, olur. Burada sorduğu soru ben neyim ya da insan nedir? Soru. İnsan olduğu gibi olan derken bu olduğu gibi olmanın içinde şu var, soru soran ve kendisine soru sorulan olma özelliği ee, bulunmak. İnsan gerçekliği yoksa da varlığı var olmasında söz konusu olan var olan. Diyor. İnsan kendi gerçekliğini sürekli olarak kendi eylemiyle oluşturur. Sonra da bu gerçekliğin sonra da bu gerçekliğin bilgisini edinir. Neden böyledir? Böyle bir gerçekliktir ki insan gerçekliği kendini var eden eylem sürecinde doğrudan doğuya bilinemez. Yani iş, iş, iş üstündeyken bilinemez. İnsan gerçekliğini bilmek, anlamak, bu gerçekliği yeniden oluşturmakla olanak. Ancak buradaki yeniden oluşturma, düşünceyle olmalıdır. İşte bu düşünce, diyalektik akılla Diyalektik akıl yapar. Diyalektik akıl, bilgiyle insan gerçekliği arasındaki ilgiyi kuran ve açığa çıkaran düşüncelidir. Bir çeşit düşünme tarzı. Bu düşünce tarzı insana tamlığında ya da bütünlüğünde ve içinde bulunduğu maddesel durumda bakmayı gerektirir. Sartır kendisini tabi materyalist bir daha sosyalist olarak tanımlar ve Tabi bu materyalizm ve zaten sosyalizmin kendi anlayışı, kendi çerçevesi içinde bir sosyalizm ve materyalizmdir. Maksizmi, Genilizmi eleştirir bir çözüm. İnsanı meydana getirdiği her bir tek tarih, işte bu noktalardan göster e, noktalardan dışındır. Her bir tek tarih ve her bir tek toplumsallık anlaşıldı, açıklanıyor. Ancak yani toplam bir açıklama, genel olarak toplumsal bir açıklama yanlıştır, Marksizmdir. <gülüyor> Diğerlik böyle bir ilişki kurma ortaya çıkan bilgi orası, dolaylı akım Akıl, yani diyelik bir elektrik akıl, insan gerçekliği içinde gezinerek, hareket ederek bu insan gerçekliği ile anlaşılır. Bir ilişki kurar, böylece dünyayı anlamak yolu tüm bütünlerden biz neyi anlamış oluyoruz? Şöyle bir şey anlamış oluyoruz. Kişi, tek var olan, varoluş denilir yani kişi, eylemiyle, tasarımları ve çalışmasıyla sürekli olarak insan gerçekliğinin varoluşunu değiştiriyor. Değişmiş insan gerçekliğiyle kişiyi değiştiriyor varoluşu demiş. Biz bunu dolaylı olarak bilebiliyoruz bunu bilmemiz değişmeyi etkiliyor. Bunun anlaşılması için ve, e, bunun anlaşılması içinde bulunduğumuz tarihsel anı ve geçmişi anlamamızı ve aynı zamanda dünyayı olması gerektiği gibi tanıyabilmemizi Sağ. Denemek. Bu insan gerçekliğine bir bakış açısıdır. İnsan gerçekliğini yorumlamak ve tamlaştırmak bütünüyle açıklamak için teorik bir temeldir ve e, bu teorik temel bir dünya görüşü olarak karşımıza çıkar. Evrenin bir kesiminin ne olduğunu, belki de bir bütün olarak evrenin ne olduğunu söyler, diyor bu akıl. Diyalektik bir bilginin mümkün olabilmesi için dünyayı, insanın dünyası ya da tam dünyayı, bütün dünyayı olması gerektiği gibi tanımlar, olması gerektiği gibi bütünlükte tanımlar, şey. olması gerektiği gibi tanımlar, ve aynı zamanda gerçeğin hareketiyle düşüncelerimizin hareketini birbirinin aracılığıyla aydınlatır. Yani e, oradaki kabul, gerçeğin hareketiyle düşüncenin hareketi arasında bir e, şey var, bir bağlantı olduğu kabul. Öyle ki bu aklın her çağda yeniden kurulması gerekiyor. Saatlerde bu şeyin. E, sabit bir e, yöntem yani sabit bir bakış değildir. O tarihi nesneleştirir, bir çağı geçmiş ve gelecek ilişkisinde anlaşılabilir kılar. amaç, Bütün Her şey açıklanmış. Bu işte e, Sartre'de bir görüş olarak, bir toplum tersitesi görüşü olarak Sartre'ın ıı, kavramlarından bir tanesi praksis kavramıdır bu vesileyle. Praksis. Praksis... Iı, Praksis kavramını şöyle anlayabiliriz. İnsan şeydir. Daha önce yapıp eden bir var dediğimiz ya. yapı eden bir varlık. Yapıp etme, eylem ne? Praksis kavramı tam da bunu inleyen bir varlık. Yapıp etme inler. İnsan. Ama e, tabii bu ve karşımıza bir fenomen olarak bir insan fenomeni dolayısıyla Sartre'ın felsefesinde insanın kendisini oluştururken, kişilerin kendisini oluştururken eyleme verdiği önem genel bir kavram olarak insana ilişkin bir fenomeni yani praksis kavramında bire getirilen bir e, fenomeni bize e, verir. Tabii burada yapmalar, insan neler yapar, birçok e, şeyler e, e, gruplara ayrı insanın yaptığı şeyler, projeleri tasarımlarından tutunda işte günlük yaptığı işlere kadar her şey e, bunun içine girer ve bunlar bir bütün işte bu bütün gündüm inlemek amacı da praksis e, kavramı e, vardır, ömerlendir. E, tabii sağ için bu günlük yapmaların, e, günlük yaptıklarımızın, alışkanlıklar ve yaptıklarımızın yanında bizim düşüncelerimiz, projelerimiz, tasarımlarımız biraz daha ön planlıktan e, şeylerdir, e, e, e, eylemlerdir e, e, denildi. Bunun yanında, Sartre'ın ana temel kavramlarından bir tanesi. Ee, kendi için varlık, götüre kuşsular, olumlu. Kendi için varlık, bir de kendinde varlık, götüre en çoğun kavramlığı. Nehir e, bu kavramlarla nehir günler, kendi için varlık dediğinde bilinç bilinç tabii ya yani bilinç insan bilinçli, düşkunsuz ama bilinç kavramı günler, kendinde varlık dediğinde de şeylerin nesnelerin e, e, varlığı günler. Yani, bütün bunlar kendinde, kendi için varlık, kendinde varlık e, olsun, bir çoğuluk halinde, bir bütünlük çoğuluk halinde bulunur. E, vardır ya da olarak vardır. Bilinç, yani kendi için varlık dediğimizde e, kastettiğim bilinç, Bakışla ilgilidir. Bakış nedir? Yani dünyaya bakan kişi için gördüğü her şey onun tarafından nesneleştirilir diyor. diyor. Ve bu nesneleştirilen birçok şey nesneleştirilir ve o alanın bir parçasıdır. Dünyanın merkezinde her nesneyi bakışıyla kendi dünyasına ilişkin kılan bir bilinç vardır. Bilinçte bilinen her şey, bu kendi dünyası dediğimiz zaman nesneyi bakışıyla kendi dünyasına ilişkin kılan bir bilinç zaman. Bilinçte yaralan, bilincin bilimci, her şeyi alınmıştır. İşte bir sürü bilgiler, inançlar vs. vs. söz konusu olamadık. Bu bakışın yani bilincin anlamına bir diğer bilinç eğer girerse bile olur. Burada biraz önce sözüne ekliğim toplum felsefesi diye kavramı dolayısıyla sözüne ektim, hmm. e, toplum felsefesinin hmm. oluşumunu e, görmeye başlıyoruz. E, ya da toplum felsefesi oluşumunu e, analizini görmeye başlıyoruz. E, yani bir arada yaşama nasıl mümkün oluyor? Bir, bir sorunun cevabını bakıma dönmeye başlıyoruz. Evet, benim bakışıma bir kişi girerse başka bir bakış bir kişi girerse mi? Bu, bakı, bu kişi benim için bir şey, bir nesnedir, yani şeydir, kendinde varlık bir şeydir. yani benim dünyama bakışımla nesne haline getirdiğim dünyaya halindir. Tabi ama burada bir fark oluyor. Onun da bir bakış olma durumu söz konusu. Bir bilim Böylece o diğer nesnelerden farklı bir konuma gelir. Onun benim dünyadaki yerini diğer nesnelerin benim dünyadaki yerleri gibi Tanılayan. Bu kişi de benim gibi bir e, Sartre'in kullandığı bir söz. Bu Onun da kendine özgü bakışı ve elemanlı söz konusu olacaktır. Tabii motivasyonları farklı olabilir. Böylece bir varlığın benim binyama bakışı, kendi için oluşturduğum dünyada til bütünlüğü çatladır. Yani bu bütünlük özür. Yani artık ben dünyanın menfili olmaktan çıkarım. Onu kendim için olan bir nesneye dönüştüremem Onu diğer nesnelerden farklı Pardon. onu kendim için olan bir nesneye dönüştüren Onu diğer nesnelerden farklı kılar. Ama aynı zamanda öteki kişi benim için bir nesnedir. Çünkü benim dünyama ait. Ama ben en dünyasına ait değil. Ne zamanki başını kaldırıp bana bakar ve beni görür, işte o zaman benim dünyamda durdurulamaz bir hemolojik kanamaya yol açar. Onun beni görmesiyle ben de onun nesnesi haline gelirim. Burada benim için olan bir dünyayı kaybetme keskiyle yüz yüze tutar. Bunu hissedişim onun bir biçimde tanıma anlamına gelir. Onun bakışının bende yarattığı duyguların ne olursa olsun onun bana benzediğini, kendi için varlık olduğunu anlamış olur. Burada bilinçler çatışması denebilecek bir ikili ilişki. Semetrik olmayan bir ikili ilişki söz konusu olur. Bu çatışma bilinçlerin karşısında bedenlerin bir, bu aşamada başkasıyla kurulan ilişki bu bağlantla işte bir sadizm, mozotizm ya da kayıtsızlık ilişkisi boyutlarına varır, varır ve birliktelik kurulamaz. Bunun için bir üçüncü kişiye bir şey e, e, gerekiyor. Bu e, bu şekilde bir aradalık e, belki birliktelik demeyelim ama bir aradalık bir yani, kavramı, kavramı, kavramı, kavramı, kavramı birliktelik kurulamaz yani bir grup olması için gereken koşullar oluşmaz. Kendini dünyanın merkezi olarak gören bir bakış günlükleri kuramaz. Bunun kurulabilmesi için biraz önce bir üçüncü var o üçüncü kişinin ne olur, kim olur. Yani Toparla. Evet. Ee, toparlayacak olursa, şart e, e, yani birçok kozda var olan sadece birbirine ilgili ve bir bağlantılı evet, evet. olan e, kavramları mı? dağı göstermek e, gerekir. Burada sadece e, praksis e, kendi için ve kendinde varlık bir gerekli kavramlarını da sunmaya çalıştım. Bağlantılarını da çok e, yeterli da çok anlaşılır bir biçimde e, kurabildiğini de e, sanmıyorum. Belki daha büyük bir şey gibi daha rahat yapabileceğimiz. Teşekkür ederim. Önceler dönümünün düzenlemiş olduğu saatlik sempozyumunun ikinci oturumunu açıyorum. Herkese hoş geldiniz diyorduk. Diyordu. İlk konuşmacımız burada iki sıraya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Ege Kışır konuşmasının başlığı İngilenme özgü ve tarzları bölümüne bölüm ettiğini düzenlediği için her sene acayip Teşekkür ediyorum ve siz gelen dinleyicilere de teşekkür ediyorum. E, konuşma başlığından da anlaşılacağı üzere saatimin tahsifesinde özellikle imgelem yani erken dönem erken Bey'in bahsettiği birinci dönemde işaret ederek erken dönem eserlerinden olan ve zaten düzeninde çalıştı imgelem teması üzere ancak yapmaya çalıştığım şey onun e, Varlık ve ele aldığı şekilde ve daha çok varoluşluluğunu ortaya koyan ana kavramlardan biri olan özgürlükle bağlayabilmek. Bu bağlıktı Sartre'nin kendisi de açıkça kuruyor zaten ama daha çok ben buradaki çalışmam metin okuması içerisinde bir metin analizi içerisinde bu bağlıktıyı göstermeye çalışmak. Olabildiğince az temin olmaya çalışacağım ama gene de metinler içerisinden bir çalışma durumundayım. Ayrıca burada yaptığım çalışma daha genel bir projenin parçası oldu yani. İlgi alanının genelde evet. en genel anlamda zihin felsefesi diyecek olursak daha çok imgelen ve imgelimin özgürlükle ilişkisi sorusu oldu ve en sonunda rastladığım yer Sartre oldu. Tabi Sartre otumaya yani en azından romanların otumaya yeni başlamış değilim ama felsefesiyle de daha derinlikli uğraşmaya yeni başladığımı söyleyebilirim. ...o açıdan da uzmanı... ...addetim kendimi ama en azından... E, ...imgelem fikriyle... ...bize ne söylemeye çalıştığını... ...ve ingelemin bilincin... ...öster yapısını ve bilince özgü özgürlüğü... ...yani insanın özgürlüğüne... ...dair vurguyu açmaktan... ...ne kadar önemli bir tem olduğunu... ...vurgulamaya çalışacağım. Şimdi bu açıdan baktığımızda... ...imgeleme yaklaşımımız... bilgi ve doğrulukla ilişkisi bakımından... ...ya da sanatla ilişkisi bakımından... değil. Varlık sorunuyla ilişkik bakımından olacak. Dolayısıyla ilgelen ya da ilgelen ilgeleme gücüne e, bilgi edinimindeki işlevi ya da sanat eseri ya da estetik değer üretimindeki rolü üzerinden ele almak e, iddiasında değilim. Sadece varlık sorunuyla gene de Sarkı'nın varoluşluluk vurgusu içerisinden anlamaya çalışacağım. Öncelikle imgelem temasıyla bağıntı içinde düşünülebilecek bir diğer temanın özgürlük olduğunu. Özgürlüğün ise bizi ancak zamansal tarzda var olan insanın varlığına, onun varlıkla münasebetine gönderdiğini söyleyebiliriz. Sartre kendi düşünsel yaşamında öncelikli kaygısı dilimize de çevrilen İmgelem 1936'da yayınlanmış bir eser. Eserinde çağrışımcı antropolik psikolojinin imgeleme dair iddialarını Husserci fenomenolojinin ışığında alt üst ederek algısal bilimçten farklı olarak bilincin nesnesiyle girdiği yönelimsel ilişkinin özel bir tarzı olduğunu gösterebilmektedir. Yani Sartre ilk eserinde daha 1936'ta yayınlanan bu ilk eserde imge ile algıyı birbirinden ayırt edebilmenin yollarını aramaktaydı. Bunun için de Husserci fenomenolojinin <Gülüyor> bilincin yönelimi ve onun tarzlarına bakma gerekliğine vurgu yapacak. Bu noktada imgesel olanın varlık tarzı veya imgenin nasıl bir varlığı olduğu sorunu Sartre'ın fenomenolojik Psikolojinin açılmadığı bir diğer soruna gönderiyor. Bu da Sartre'ın döküştüklü yayınlanan imgesel diye aslında 1936'da yazılmış olan eser, imgenin üzerine ikinci eserine bizi gönderiyor. Oradaki temel sorun aslında fenomenolojik bir betimleme yapmak işinde. Fenomenolojik betimleme içerisinden de imgesel ya da nasıl diyeyim tahayyül edebilen ya da imgeleyici bir bilincin nasıl mümkün olduğu sorununa yanıt verme çabasındayız. Bilincin nesnesine imgesel olarak yönünebilmesinin özel koşulu... Bilincin nesnesini gerçekliğinden yalıtarak bilgelendiği gibi ortaya koyma olanağına sahip olmasında görülmektir. Dolayısıyla buradaki iddiayı devamında açacağım. Kendinden çok açık bir iddia gibi görünmüyor. Ne kast ediyor? Yani bilincin nesnesini gerçekliğinden yalıtması. Onu gerçek, yani başka bir tarz bu sefer ortaya koyması. Var olan bir şey olarak değil de. İrreal diyeceği yani imgelendiği şekliyle ona yönelmesi ne demek bunu açmaya çalışacağız. Bilincin farkında olduğu gerçeği aşma imkanı kısaca bilincin aşkınlığı imgelenemin hiçleyici ediminde ifade ve vücut bulmaktadır. Bu açıdan bakılırsa imgeleyen bilincin nesnesiyle girdiği ilişkide ve aslında bir dünyayı yani o nesnenin içinde mevcut olduğu dünyayı da hiçleyerek ve nesnesinin na mevcut olduğu Burada bulunmadığını hiç diyerek onu mevcutiyete getirişi söz konusu. Tam da bu yönelimin, bu tarzın kendisi aslında bilince ya da bilinçli varlığa özgü olan özgürlüğün vücut bulmuş hali Sart. In. Dolayısıyla imgelerini mümkün kılan bilincin aşkı sağ özgürlüğüdür diyecek en nihayetinde Sart'ı bu ikinci eserim. Varlık ve içliğe geldiğimizde 1943'te yayınlanan eserine. Sert'ı bilinçli varlığın varlık tarzını yani kendi için varlığın varlıkla münasebetini araştıracak. Ve bu eserde imgeleme göndermeyi buluyoruz ama çok temel bir yer teşkil etmiyor. Bunun nedenini de açıkçası düşünmek gerekiyor ama tam da bunun hesabını verebilecek noktada değil. Fakat çok önemli bir noktada imgeleme tekrar göndermede bulunuyor. Dolayısıyla bu eserde de o nokta itibariyle tekrar işaret edeceğim. Şimdi ilk eserden başlayacak olursak, yani dilimize de çevrilen imgelem eserinden buradaki iddia ile başlıyor. Eserin tam da son sayfalarında uzun bir e, metafizik ya da işte o dönem ya da 19. yüzyıl psikolojisinin eleştirisini yaptıktan sonra saytı imgenin belirli bir bilinç türü olduğunu iddia eder. İmgenin bir şey değil bir edim olduğunu, kısaca imgenin bir şeyin bilinci olduğunu iddia ederek eseri sonlandırır. Bu tezi açıklamak için tam da eserin başında verdiği örneğe geri dönmek gerekecek. <gülüyor> Öncelikle önümde duran bu kağıdın algısı kesinlikle benim keyfime bağlı bulunmamaktadır. O her neyse biçimi, rengi, konumu odur. Benim tarafından da üretilmemiştir. Algıladığım bir kağıt ancak saptaya düşeceğim bir varuş olarak kendini bana sunmaktadır. Bu nedenle bilincimin nesnesidir, benim içimdir ancak bilincime içkin değildir ben hiç değil. Kağıt orada tüm eylemsizliğinde kendinde varmıştır dersen. Bu da Sartre'nin daha sonra varlık ve hiçlik eserinde ortaya koyacağı kendinde varlık tarzına işaret etmektedir. Şimdi diyecek Sartre bu sefer artık kağıt önünde duvara bakıyor. Ama o kağıt daha ben altında algıladığım kağıt o nesne o şey algısal bir tarzı olmasa da gene beliriyor. Kafamı çevirdiğimde yok olmadığını biliyorum. Kağıt olca ben kalkmadım, ben algılamadım. Karşında mevcut değil sadece. Karşında bütün mevcudiyetiyle dikilmiyor sadece. Ancak tüm tetiklerimle aynı kağıt beliriyorlar. Sartımı değişiyle söyleyecek olursak, şu an bana kendini gösteren yaprak ile az önce gördüğüm yaprak tıpatıp aynı öze sahip. Hem yapısı hem de bireyselliğiyle aynı kağıt yaprak. Ancak bir önce algıladığım kağıtla, daha önce karşımda gördüğüm gerçek kağıtla varoluş tarzı aynı değil. Yani tahayyümde canlandırdığım ya da imgesel olarak yöneldiğim kağıdın varoluşu ile algıladığım kağıdın varoluşu aynı değil. Her ne kadar bunlar östel nitelikleri bakımından aynı kağıt olsa da. Kağıt şimdi ilgi olarak varolur. İmdi olarak bu şey, daha önce aldığı konusu olmuş şeyin ne silik bir kopyası, benzeri, ne de ondan derece olarak daha az gerçek bir şey. İmdi olarak bu şeyin varlığı, varlık tarzı, tam da algıda beliren şeyin mevcudiyetinin içlenmesiyle bağlı. burada içlenme vurgusunu ancak varlık ve içliğe geldiğinde daha açık ve seçik anlayabileceğiz. Bu örnek ile sardır. İmgi olarak bir şeyin bilinciyle gerçeklik olarak bir şeyin bilincinin farklı varlık tarzlarına işaret etmeye çalışmak. İlki yani imgi olarak bir şeyin bilinci, o şeyin gerçekliğini içleyici, yeri ise olumlayıcı bir tez öne sürer. Yani algıladığım kağıt vardır, karşında mevcuttur ve bu tezle bilinç nesnesine yaklaşır. Ama tahir ettiğinde incelediğinde oradaki bilincin nesnesini koyma, koyarken öne sürdüğü tez, nesnesini karşısına alırken öne sürdüğü tez o nesnenin nam mevcut oluşunu barındırır ve aynı zamanda da hiçleyici bir tez öne sürmektedir. Yani nesne mevcut değildir ama mevcut olmasa da delirmektedir. Ama mevcut olmayışını bildirir. Dolayısıyla bu özel bir tarz. Yani imgeleyen bilince özgü bir tarz. Vurgulamak istediği tam da bu aslında. Yani özetle sarfça ilişkin imgeleme daha bir şey anlatacaksak bunu söylemek yeterli görüyor. Ama bu basit bir şey söylermiş gibi görünmekle birlikte oldukça çetrefil de bir konu. Ve açıkça başka kuramlara, e, bunun aksini iddia eden kuramlara duyumcu, çağrışımcılığı da düşünebilirsiniz. Bütün onlara karşı e, öne sürüler bir yaklaşım da aynı zamanda. Onların aynısına girme imkanım çok da yetkinliğim yok açıkçası. Fakat tam da bu basit. Aslında Hepimiz yani henüz üzerinde düşünümde ya da refleksiyonda bulunmadığımızda bir imgeyle algıyı birbirinden zaten ayırt ederiz. Yani eğer hani özel bir patroloji durumumuz yoksa algı ile imge arasındaki tezin yani ikisinde birinde evet şey karşıda gerçek mevcut durmaktadır. Diğerinde ise yine bir şeye yönelmişimdir, aynı şeye yönelmişimdir işin ikinci. Arkadaşım Pierre olabilir bu ya da önündeki bardak olabilir davet algıladığım. Ama o şey bütün hiçliğiyle karşında belirmek Ve tam da bu hiçliğiyle belirebilir olmasında yatan insanın özgürlüğü vurgusunu yapacaktır. Sarkı. Dolayısıyla e, aynı şeye örneğin bu kağıda ya da şu kağıda farklı tarzlarda yönelebilen bilinçim kağıdın algısıyla ilgesini birbirine karıştırmaz. İmge olarak varoluş ile şey olarak varoluş birbirinden kökensel olarak farklıdır. İmgenin kendisi bir şey, bir nesne değildir ilk elden ele aldığımızda. Daha sonra imge, imgeye sahibim dediğimizde onu nesnem haline, imgenin kendisini nesnem haline getirebilirim. Yani imgeye yönelebilirim nesne olarak. Ama ilk elden dediğimde baktığımızda, İngelen bilinç yani refleksif olmayan kendi üstüne dönmeyen neyi neyin bilinciymiş diye sormayan bilinç nesneye yönelmiştir. Nesneyi ingesel bir tarzda ortaya koymaktadır. Dolayısıyla imgenin kendisi bir şey değildir Yani bir nesne de değildir ilk İmge bilincin nesnesine yöneliminin belirli bir tarzıdır. Bu ilk yönelimde imge algının soluk bir kopyası olarak bilinç tarafından konu edilmez. Henüz nesneleştirilmemiş ya da temsili bir rol üstlenmemiştir. Ancak düşünümde bilinç imgeyi bir şeymiş karşısına koyar. Artık şu ya da bu şeyin bir imgesine sahibidir. Sahip olduğu imge imgesi olduğu şey gibi vardır artık. Yani düşünüm daha çok kendi üstüne dönen, kendin nesnesi ile girdiği farkındalık ilişkisini bu sefer konu edinen bilinç için baktığımızda artık imge bir şey müşterisine hatta bir nedenler düzeninde ya da bir algı silsilesinde ya da bir tasarımlar silsilesinde bir tasarım olarak orada durmaktadır. Tam da çarşıcı psikolojinin sorunu bu düşünümsel noktayı üzerinden düşünmeye çalışmasıdır ve aslında bu düşünümsel bilincin öncesinde daha düşünümsel olmayan, nesnesiyle daha doğrudan bir yönelim ilişkisi içinde olan bilincin, yani düşünümsel olmayan bilincin bakış noktasını dikkate almamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımlar, yani Sartın eleştirdiği yaklaşımlar, bilincin algı edimiyle imge ediminin kökensel farkını gösterememektedirler. Bu açıdan düşünümsel bilincin nesnesi haline gelmiş imge ile, bu imgenin kuruluşunun kaynağındaki bilinç yönelimi birbirine karıştırılır. Dolayısıyla yani Sartre imge derken bir resim gelmiyor aklına. Tam da bilincin bir edimi aklına geliyor. İmge der, hatta imgelen. Yani ilk etapta hiç ayırdığını bile söyleyemeyiz. Imge. i̇mge de imgelen de bir edimdir. İmgenin bir resim, bir mesne karşımıza konulması ancak demin de söylediğim gibi düşünümsel bir bilinç varsayman durumudur. Dolayısıyla Saitre'ın bir başka örnekle ifade ettiği gibi Pierre, dostluk Pierre, örnek verdiği Pierre'in imgesi, Pierre'in algısının bilincinde bıraktığı bir iz ya da onun duyum yeniden doğuşu değildir. Pierre imgesi, arkadaşım arkadaşın Pierre'le bağıntılı, örgütlü bir bilinç biçimidir. Gerçek varlık Pierre'i hedeflemenin olanaklı biçimlerinden biridir. Bu noktada önemli olarak vurgulayacağımız şey, ingeleyen bilinçte. Gerçekten var olan bir şeye yemelebilir. Yani onu hiçlemesi bu gerçek değil artık demesi değil. Yani Artık Pierre gerçek değil demesi değil. Pierre gerçekten bir nesneye yönelmektedir ama tam da onun gerçekliğinden sıyırarak. Ya da e, şöyle diyelim, onun burada bulunmayışı üzerinden o gerçek varlık olan, yaşayan bir yerlerde olan arkadaşına yönelmektedir. Dolayısıyla için ilk etapta yöneldiği şey, ilgesi değil İmgesel bir şekilde yaklaştığı nesnesidir. Farklı bir varlık tarzı şey, e, içeren imge oldu sonuç yürüyen şey. Şimdi burada önemli bir nokta bir şeyin algısına hem bir şeyin algısına hem de bir şeyin imgesine şeyin kendisi hep açılır. Dolayısıyla şey ya da işte burada artık bilincin nesnesi dediğimiz her zaman onun bilincine de aşkındır, onun algısına da aşkındır, imgesine de aşkındır. Yani e, algısı da tüketilemez o şey. Çünkü algıyı da unutmayalım her zaman belli bir perspektiften, bir yönden algılırız. Dolayısıyla onun göremediğimiz, algılamadığımız başka yönleri ya da bir başka algıda ortaya çıkabilecek, belirilebilecek başka yönleri ve bütün bunları aşağı ve buralarda tüketilemeyecek aşkın bir boyutu vardır. Ancak algı ve imge arasındaki fark bu şeye bilincin yönelim tarzından kaynaklanmaktadır. Algı bilincinde şey mevcudiyeti ve gerçekliği bakımından belirirken, imgede şey gerçekliğinden yalıtılarak, hiçlenerek belirir. bir imgesi Pierre bilincidir. Yani Pierre'in ben şunu söylediğimde hemen düşünüsel bir bilince düşüyoruz. Bende bir Pierre imgesi var. Ama Pierre imgesi canlandığı anda artık o bir Pierre Arkadaşıma dair bir bilinçti Benim bilincim burada bulunmayan arkadaşım Pierre'e yöneldi. Ancak bilincimin nam namelik nesnesine yönelimde nesne tüm gerçekliğinden yaratılmış bir tarzda yani imgesinde kendisi içlenerek var oldu. Pierre imgesi gerçek yere e dair algının sormaya yüz tutmuş bir kopyası değil. Pierre ile burada bulunmayan Pierre de bağlantılı bir bilinçtir. Ancak burada Pierre algısı ve Pierre imgesini birbirinden farklı kılan şey, Pierre imgesi, Pierre'in kendisi değil, Pierre imgesi asla ona dair bilinçten fazla veya başka bir şey olamaz. O anlamıyla imgelemin bir tür yoksulluğundan Yani imgeleyen bilinç imgelediği kadardır, imgelenen şey de, imgelen, yani imgele, imgesi de imgelen, o bilinçte ortaya çıktığı kadar. Ve tamdır aslında. Yani belirli bir perspektiflerle değildir. Algıda içerilen o perspektif yoktur. Tamdır derken de imgelendiği kadar oradadır. Şimdi tabi burada hemen aklımıza gelebilecek ilk soru. Tamam Pierre'i anladık ama ee, diyelim ki Hamlet, diyelim ki tek Boyd Onlar için ne söyleyecek? Burada işler daha da çetretileşiyor açıkçası ama gene de burada da artık basit bir şekilde şunu söyleyeceğim. Tek boynuzlu at ya da hamlet gerçekte var olmayan bir şey olmasına rağmen. Gerçek değildirler yani. Pierre ile karşılaştığımızda, Sarkt'ın arkadaşı Pierre ile karşılaştığımızda hamlet de tek boynuzlu at da gerçek değildir. Ama bunlar gerçekte var olmayan bir şey olmasına rağmen bilinç ona kendinden başka bir şey olarak yönelik. Yani e, bilincin yönelimi kendi Zihninin içindeki bir e, kurgulanmış bir kahramana değil, Hamlet'e yönelmektedir. Kendine aşkın bir şeye yönelmektedir. Bir nesneye yönelmektedir ki o nesne gerçek değildir. Kurgusal bir nesnedir yani. Kurgulanmış bir nesnedir. Şimdi dolayısıyla aynı mantığı orada da yürütecek. Dolayısıyla e, bizde örneğin ne kadar da güzel canlandırdı Hamlet'i, karakteri dediğimizde, işte ya da Hamlet aktörde nasıl da gerçekleşti dediğimizde, Sartre tam da bunun tersi olduğunu iddia edecektir. Yani e, orada sanatçı ya da oyuncu karakteri gerçekleştirmez. Tam da kendini bir tür gerçeksizleştirerek ya da kendini hiçleyerek diyerek karakteri Ortaya çıkarır, imgeyi ortaya çıkar Eğer biz oyuncuyu atlayamazsak zaten, o da kendini hiçleyemezse diyemezse hiç karşılaşamayız. Oyunu seyreder, karakterle karşılaşamayız. Dolayısıyla sana desir bir şey gerçekleştirmez aslında. Ya da işte tuvaldeki renk, boya, çizgiler, o imgeyi gerçekleştirmez. Tam da o imgenin çıkmasına aracılık ederler gece. arasındaki bağıntıyı açıklamak için Sartre'ın varlık ve içlik eserine dönecek olursa. Burada kısmen de ilk sabahki konuşmalarda bahsedildi. Şimdi biraz da kısa bir geçeceğim o noktayı ama varlık düşüncesi içerisinden çıktığında Sartre, varlık kendinde yalın bir mevcudiyettir olarak. Yani kendinde neyse o olan ayrım barındırmayan bir çoğulluktur. Hocamızın da dediği gibi. Sartre hiçliğin dünyaya gelmesine aracılık eden bir başka varlık tarzına insanın varlık tarzı olan kendi için varlığa işaret etmesi gerekecek. Yani bu doluluk, bu çoğuluk, bu yalınlık içerisinde bu yalınlık deşebilecek, orada ayrımı üretebilecek ve başka bir tarzda dolayısıyla olması gerekecek bir başka varlık tarzına işaret eder. O da bilinçli var olmak. Dolayısıyla sabahlı konuşmalardaki gibi yani bilinçli varlık bir ağaç, bir bardak ya da bir şey asla olamaz. Ama tam da bir ağacın, bir yaprağın, bir şeyin belirebilmesinin yani varlık içinde ayrımların dolayısıyla aslında bir dünya durumunun ya da bir dünyanın ya da dünyanın ortaya çıkabilmesinin koşulu olacak. Mesela Sartır'da bu iki varlık tarzı asla bağdaşmayacak bir şekilde gerilimlerini sürdürürler. Ve Sartır bütün varlık ve hiçlik isminden de anlaşılacağı üzere varlık ve hiçlik dinamiği yani bu ikili üzerinden bütün meseleyi anlatacak. Dolayısıyla burada hiçlikle beklenmeyen aslında insan gerçekliğinin kendisidir. Yani o bir varlık değildir. O bir kendisinde ne ise o olan değildir. O hiçliğin tam da kendisidir. Dolayısıyla varlık ve hiçlik arasındaki münasebet ya aslında varlık ve insan ya da bilinç arasındaki münasebete işaret edecek. Ancak burada önemli olan noktası artık vurguladığı hiçleme, yani bilincin bu hiçlik olarak varlığın içinden kendini çıkarışı ve bütün ayrımları ortaya çıkarışı, varlığı yok etme gücü değil insanın varlıkla münasebetini değişime uğratabilme gücü olarak. Yani özgürlük olarak mütelenmiş. Dolayısıyla Sartras'ın özgürlüğü çok temel, kökensel olarak şöyle tanımlamış oluyor. İnsanın varlıkla münasebetini değişime uğratabilme gücü. Hiçleme bakılıyor ama toptan yok etme ya da bertaraf taraf etme gücü asla değil. Ama zaten öyle bir şey olsa kendini de yani ortadan kaldırma anlamına geleceği için bu çok anlamlı bir özgürlükte olacak, olmayacak. açık. Dolayısıyla özgürlük belirli bir, bir özgürlük olacak işin sonunda. Dolayısıyla hiçlemede her zaman belirli bir hiçleme olacak. Ve özgürlüğün anlamı da bu belirlikte, belirliliğin üretiminde aslında. Yani herhangi bir şeyin belirli bir şey olması içinde her zaman bir hiçleme barındırdığı için. Yani bunun bu değil de bu olması... Burada bir hiçleme barınıyor. Tam da varlığın bağrında barınıyor. İyi nasıl barınıyor? Tam da bilinçli varlık. Yani varlıkken bilinç kendini varlıktan ayırt edebildiği için bu şeyle bu şey birbirinden farklı olarak karşımıza çıkabiliyor. Burada hep hiçlik ya da bunun bu olmaması olumlu bir gerçek aslında. Yani. Olumsuz gerçeklikler diyecek ama olmama durumunda bir gerçeklik artık Sartre'nin bu ontolojik anlayışı içerisinde. Bunlar, bunlara olumsuz birimler diyecek. Yani özlem, korku gibi şeyler açısından da baktığımızda, e, olumsuz diyebileceğimiz birimler de değil. Mesela gene Pierre'in nam mevcut olumsuz bir birimdir. Bir gerçekliktir artık. Saptalışı bunun hissedilişiyle birlikte. Ve bütün bunların sadece olumsuz yargı meselesi değildir. Yani Pierre vardır ama şimdi burada değildir. Bu bir olumsuz yargı değil. Tam da bir gerçekliktir aslında. Ve bilincin sayesinde varlığa buyur edilmiş bir gerçekliktir, Olumsuz birimler bu anla. Bunun olmayışı, bunun bu olmayışı, Pierre'in burada olmayışı türünden ya da korku gibi şeylerde ya da çekinme gibiyse olumsuz e, luk barındırabilecek herhangi bir hisset işte ortaya çıkan bir gerçeklik vardır. Olumsuz bir gerçeklik vardır. Bu varlıktan kaynaklanamaz. Bunun kaynağı varlıktan kendini koparan birincidir diyecek. Olmadı. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bu kısaca özetlediğim çerçeve içerisinde Sarkı'nın varlık ve hiçlik eseri ile kiçlik varlığın ufku haline geldiğini görüyoruz. Varlığın ufku derken de tekrar kastettiğim şey varlıkta belirlenimin fenomenal bir e, çeşitliliğin ya da belirişin ortaya çıkması için bir hiçlik boyutunun ortaya çıkması gerekiyor. Tabii burada referansıma girmeyeceğim. Belki sorularla gidilebilir. Ee, birkaç yorumunu da bahsettiğim üzere. Aslında bir varlık, Haydiger'in varlık ve zamanını, yani varlığın ufku olan zamanını artık varlığın ufkunu hiçlik olarak, bilinç olarak, bilinçli varlık olarak dönüştürmek Dolayısıyla Dolayısıyla Haydiger'ci olmaktır birlikte. Haydiger'e bir şey söylemektedir. O da şudur. Ee, varlığın ufku zaman olmaktan önce, evet her zaman için zamansal olacak olan bilinçli varlıktır. Çünkü tam da bilinçli varlık olumsuzluğa bir yer açar, onu varlığa getiren. Bu nedenle onu varlığa getirmesiyle birlikte var olanların varlığını yani varlıkta var olanlar ya da çeşitlilik ya da farklılık ya da belirlilik üretebilecek güçtür. Tüm içleyici gücüyle. Bu nedenle varlığın ufku ile kastettiğim şey e, varlıkta belirlenim üretebilme gücüdür. Ama bu belirlenimin içleme gücüyle, özgürlüğüyle ortaya koyandı bilinçli varlık. Dolayısıyla varlığa dair her tür belirlenim, olumsuzlama etkiliğine dayanır. Aklısı e, Hali vardı, kendinde neyse odu yalın ve ayrışmamıştı. Şimdi e, böylelikle hiçlik hiçleme olumsuzlama edini olarak, yani bilinç edini olarak ödünç alınmış bir varlığa sahip olur. Hiçlik var değildir, evet. Ama hiçlik hiçler Dolayısıyla hiçlik var diyebileceğimiz bir şey değil Var olan tek şey var olandır yani. Var, var vardır ama hiç var değildir. O zaman hiçliği buyur eden ve hiçlik bir yerden bir e, bir varlık ödünç almalı. Bu da bilinçtir demeye getirecek. Bunu yani bu oldukça giriş diyelim ya da daha kompleks, e, ontolojik bir e, argüman ve analiz içeren yapıyı kısaca bilinç üzerinden anlatacak olursa, bilinç kendini nesnesinden ayır, ayırarak vardır. Yani Bilinç kendinden mevkul bir varlık değildir. Tanrı da nesnesinden ayırt edilebildiği için, kendini nesnesinden başka olarak koyabildiği için var eder. Dolayısıyla nesnesi olmayan bir bilinç olamaz. Yani hiçbir şeyin bilinci olmayan bir bilinç olamaz. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Ama kendinden başka bir şeyin bilincidir. Dolayısıyla al, anlıyor bilinç bir şeyin bilinci olması ve de kendini nesnesinden ayırt etmiş olur. Dolayısıyla bilinç, nesnesinin ayrımını koyarak, kendisini de nesnesinden ayrımını koyarak, yani varlık içinde bir ayrım olarak kendini üretir. Bilinç her zaman bir şeyin bilinci, nesne bilinidir, kendinden başka, kendine dışsal bir şeyin konulması, Kendinden bağımsız, başka, zamansal olmayan varlığı, olumlayarak, içleyerek, içleyerek de olumlayır. Varlığın içindeki ayrımın kaynağı hiçliktir. Varlığın, bağrında açılmış bir boşluk. Yani Sartre'ın deyişine hiçlik kendini ancak varlık fonu üzerinde hiçleyebilir. Şimdi dolayısıyla hiçlik kendinden menkul bir şey değildir. Ancak bir fon üzerinde kendini, kendine varlık kazandırabilir. Hiçleme gücünü gösterebilir. Dolayısıyla insanın varlık ile münasebetin araştırılmasında imgelemin rolünü soracaksak yani bütün bu bağlamda imgelemin rolü nedir diye soracaksak bu noktada Sartre Tam da varlık seçtiğim bir bölümünde şuna da İnsanın insanın sorgulama, kuşku duyma, imgeleme gibi öde, edimlerin hepsi özgürlüğü varsalar. Bu edimlerin özgürlüğünün anlamı sorunun, kuşkunun, imgenin özner yel yönelimler olarak nedensel bir dizin içinde açıklanabilecek bir şey olmamaları da yatmaktadır. Bu yönelimler nedensel bir dizin içinde açıklanabilecek kişisip olgular değildir. Yani kuşku duymak kişisip bir durum, bir olgu değildir. Ondan önce yani psikik bir olgu, ah, bir kuşkuya sahibim, ah, bir sorun var demeden önce kendimizi soru durumu yani soru içinde buluruz. Bu etkinliğin kendisiyiz aslında. Dolayısıyla <gülüyor> <gülme> ee, bu neden nedenler dizilinden koparması yani bunları birer pisişik olgu birbirinin ardı sıra peşi sıra sıralanan pisişik olgular olarak görmemiz ilk elden aldığımızda aslında bir nedenler zincirinin kırılmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu da onların spontanlığına yani kendiliğindenliğine bir öncesi ve sonrası olmayış kendi başlarına oluşlarına işaret eder. Dolayısıyla imgelem, imge imgelemek imge edimi diyelim ilinç edimi Kökensel kendiliğinden orijinal bir etimdir. Herhangi başka bir olgudan, bir durumdan, bir motivasyondan kaynaklanmaz. Onu motive eden, güden iten bir başka olgu, durum söz konusu değildir. Bu anlamıyla çok radikal bir özgürlük, spontanlık atfediyor hayal edebilmemiz ya da de ilgeleme. Demin de bahsettiğim üzere vardı ve hiçliğin içliğin kökeni bölümünde tam da o bölümde imgeleme bir gönderme yapar. O da e, asıl oradaki meselesi demin bahsettiğim olumsuz birimlilerin doğası varlıksal statüsünü anlamak için giriştiği e, sorgulamada imgeleme bir gönderme yapacak. Olumsuz birimlerle şey sarkı, içsel yapılarında olumsuzlama barındıran gerçekliklerin dünyaya nasıl... ...buyur edildiğini ve hiçliğin nasıl olup da şeylerin üstünde ışırdığını gösterebilmektir. Olumsuz birimlerle kastettiler, örneğin Pierre'in nam mevcutiyetini hissedilişi veya saptalışı... ...sadece yargı nesnesi olmayan ama insan varlığı tarafından duyumsanan, mücadele edilen ve korkulan... ...olumsuz ama bilince aşkın gerçeklikler kuruluyor. Sartın amacı insanın kendini nasıl olup da hiçliğin dünya üzerinde açılmasını sağlayan bir varlık olarak sunduğunu... Bu olumsuz birimler üzerinden göstermek. Şimdi tam da o noktada bir örnek verir varlık ve Oraya dönecek olursa artık var olmayan bir dostumun odasına girdiğinde algıladığım kitaplar, kahve fincanı, masa, sandalye, bu şeyler kendine has özellikleriyle her neyse olurlar. Bu kitap açık ve yıpranmış sayfalarıyla bir cilttir sadece. Bu şeyler dostumun okuduğu, artık okumadığı kitap, içmiş olduğu ve artık içemeyeceği yarım kalmış kahve değildirler. Algımda beliren bu kitap bir şey olarak verilmiştir ve ancak kendine ve diğer mevcut şeylere gönderme yapar. Na mevcut bir şeye veya kişiye bir göndermede bulunmazsa. Yani Sartre'nin kastettiği ben orada odasında bir bildiği arkadaşım var, burada olmayan arkadaşımın belki nesneler bende bir çağrışım üretip imgesi uyandırmazlar. Nesneler na mevcut bir kişiye göndermezse onlar hep başka nesnilere en fazla gönderebilirler. Bu şeyler kendi başlarına bir imgenin ortaya çıkışına neden olamazlar. Bunların algısı da na mevcut birinin imgesinin kurulmasının nedeni olamaz. Çünkü algı şeyin kendi mevcudiyetiyle donatılmış bir yönelidir. Öncelikle imge bir şey olarak var olamaz. Düşünüm için somut olumlu bir pistecik olduğu olmadan önce yani şeyselleştirilmeden önce şeyleştirilmeden önce İmge'nin belirli bir tarzda ortaya çıkması gerekiyor. Bu tarz içinde bilincin nesnesi imge'de gerçekleşmez. Aksine gerçekliğinden sayılır İmge bilinci şeye onun gerçekliğinden silerek yönelir. İmge ya da imgelen kökensel olarak olumsuzlanır. Sanıyorum süren bitmek üzere. Ee, özetle. Sartre'ın söylemeye çalıştığı şey içine imgelem aracılığıyla olumsuzlamanın sızabildiği, içinde olumsuz olanın özün çaldığı varlığıyla barınabildiği, sentetik bütünlük olarak tamamlanmamış bir dünya, yani imgelemin hiçleyici edimi varsayan dünya, insanın özgürlüğünün koşul olacaktır. Yani e, biz burada varlık, burada bilinç derse yerde tam da bilinç ve varlık münasebetinde bir dünya açar. Dünyamız açar bir dünya, Bir öğrencinin dünyasıdır, bir çalışanın dünyasıdır, bir sanatçının dünyasıdır. Ama tam da dünyanın, varlıkla münasebetli dünyanın ortaya çıkabilmesi için orada hiç imgelim aracılığıyla hazırda içeriye sokulmuş bir içleme ya da bilinç aracılığıyla içeriye sızdırılmış bir içleme ve orada barınabilecek bir içleme olması gerekmektedir. Özetle Sarttır bu noktada imgeleyen yani bir bilinç olmasaydık mevcutta, anda, burada, şimdi eriyen, çözülen ve bu şey olarak kalan şeyler olmak zorunda kalacağımız için. Dolayısıyla imgelemin bilince eklenen bir işlev değil, tam da bilincin özü olduğunu, onun özünü ifade ettiği onun mümkün kıldığını da söyleyecektir. Ama aynı şey özgürlük Özgür olmasak da ingeleyemeyiz. Dolayısıyla karşılıklı bir ilişki var. Tam da bu son cümlelerini söyledik olursam bana Kant'ın ahlak yasası ve özgürlük arasında kurduğu denklemi hatırlattı. İmgelen özgürlüğün bir nedeni diye çevireyim. Özgürlük de imgelenin varlık nedeni gibi görünüyor sadece. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum evet. Yeritepe Üniversitesi'nden yardımcı olacak doktor Sayın Özge Ejder Calsın. Buyurun. <gülüyor> Öncelikle Yeritepe Üniversitesi Tansiyatı'nın nedenle teşekkür ettikleri için birbiri ne kadar SART ve BFNM'nin Sarp ve fenomeroloji bağlamında toplamaya çalıştıysam da biraz daha dağılığını baştan antilatarak sözle başlamak istiyorum. Özlemler arasılığı fenomeroloji bağlamında düşünmek, standart alımlanmasında fenomerolojinin tam da yetersiz kaldığı yerde onu düşünmeye başlamak olarak anlaşılabilir. Zira fenomeroloji dediğimizde 20. yüzyıl tasletmesinin güzel referansıyla yerleşmiş bir yazı okuları düşünüyoruz. Hüser'in projesi özneler arasılık yerine kurucu özmeye ve onun için görünür olana ya da bunun koşulunu anlamaya mutluyorlar. Bununla birlikte 20. yüzyıl filozofların büyük bir kısmını Hüser ile eleştirel bir, bir ilişki içinde fenomenolojinin temel sorun ne olması gerektiği konusunda ondan ayrılık yine belirtmemiz gerekir. Aralarında Haydegar gibi bu ayrılığı vurgulamak adına fenomenoloji kelimesini kullanmayı bırakanlar da niye olmuştur? Ancak Hüser felsefede fenomenolojinin kurulcusu olmanın ötesinde anlamlar taşınmaya sürdürmüştü. Öyle ki Hüser sonrası fenomenoloji Hüser'den çok haydegeninizin de gitmekle birlikte kendini haydegenin projesinden farklılaştırmak için yine de Hüser'le davuluştu. 20. yüzyılın kanımca en önemli ve sartre ile demeyecek düşünce okulu var oluşturduğu ise fenomenolojiden bağımsız düşünmek birkaç sebepten zordur. Bunlardan ilk ihale geldi Sarpı tarafından haksizce üstü kapanmakla birlikte varoluşturulunun temel problem, problematiklerinin yine Hüseyin'in fenomenolojik denemelerinden çıkmış olmasıdır. Bunun acilen temel gereken bir sağ olduğunun farkındayım. Zira bu Hüseyin'in geleneksel epistemolojiye yeni bir metot olarak fenomenolojiyi geliştirdiği yaygın kanısıyla bağdaşmamaktadır. Bugün burada özne sorun sorunun. 20. yüzyıl felsefesi açısından neden aciliye taşıyan bir sorunsal olduğunu anlamaya çalışırken, bir metod olarak fenomenolojinin epistemolojik bir zeminden ontolojik bir zemine kayışını özne sonrası bağlamına taşım Bu zemin kaymasını bizim 20. yüzyılda varoluşçuluk olarak tecrübe ettiklerimiz düşünüyorum. Varoluşluluğu konuşmanın başlığında da varoludan özel isimlerden bir parça bağımsızlaştırarak düşünmeye için bu şu demek, hale ya da sardife ya da bir başkasına ait felsefi projeler olarak değil de tarihselliğin neredeyse zorunlu kıldığı felsefi bir sapma olarak varoluşu, önemliydi ve hala da öyle. Bu zorunlu sapmayı ben özne etrafında kurulan problematikler bağlamında anlamaya e, deneyeceğim. En azından kita felsefesi bağlamında gerekli bir mekal olarak gördüğü fenomenolojideki zemin kaymasını da bu problematiklere referansla anlamlandırabileceğimiz konusundur. Tekrar özel isimleri işin içinde ederek konuşacak olursak meş meşru bir nesnen zemin arayışındaki Husserlin sorun sağlaştırdığı özne-nesne ilişkisinin giderek felsefenin alanı olarak yine Hüseyin'den başlayarak ama ağırlıklı olarak Heideggerde özne etrafında yeniden şekillenmesi ve saat bile kendini başkasına açmasının izini sürmeyi deneyeceğim. Kurucu özneden, özneler arasında, oradan da öznenin yokluğunun düşünülmesine giden tarihsel bir çizgi vurgu özneler arasında ve onu bu çizgiyi taşıyan olarak düşünülen Sartre'nin fenomenojisine yaparak buna başlayabiliriz. Onun çok özgün bir fikir olmadığının altını çizmediğim zira buna benzer tarihsel bir denemeyi kendisiyle nihayetlendirecek şekilde Sartre'yi de varlık ve içlikle gerçekleştirmiştir. Fakat özenler arasındaki üzerinden açılan ufuk felsefeyi onun ötesine de taşıdığı için konuşmanın sonunda oraya devam edilmektedir. <gülüyor> Varlık ve içliğin üçüncü kısmında Hüsnel Hegel ve Hadeger üzerinden başkasının varoluşuna giden düşünsel bir istek okudur. Sartre'nin bu bölümde özellikle Lükser'le karşı pek de adil olmadığını ve Hadeger'de fazla hakika aldığını düşünmekle birlikte varoluşçuda bir ufuk getirmesi açısından kahramsal tespiti doğru yaptığını ve o da özenler arasılığa yerleştirdiğini düşünüyorum. Peki özener arasılık neden önemlidir? Buna epistemoloji ve ontoloji gibi iki farklı perspektif, perspektiften nasıl varılır? Bu sorulara cevap bulmaya yaklaşmak için yerde tekrar bakmam gerekir. Hüser fenomenoloji, geleneksel epistemolojiye ait bir sorusal etrafını geliştirdiği yeni bir felsefi metod olarak sunmuştur. Sorusal neslenin meşrulaştırılmasıdır. Bu meşrulaştırmayı ilk iki farklı tavır üzerinden sanırdı. İlk Hüser'in doğal tavır dediği saldığı Buna göre nesneler bilincin dışında bilinçten bağımsız yani transandanter nesne olarak bulduğunda. Bilinç algı yoluyla bunlar üzerine bilgi edinir. Hüser bu tür bir pozitivizmin bilim alanında işbirli olmakla birlikte felsefi meşru bir izinimde olmadığını iddia edecektir. Empirik nesneye meşruiyet kazandırmayan bu tavır, onun karşısındaki özneyi de empirik özne olarak yine felsefi meşhur bir dönemden uzak tutacaktır. Doğal tavır, nesneyi olduğu kadar özneyi de Hüser'le göre karanlıkta bırakır. Zira doğal tavır, 20. yüzyılda felsefenin kesin bilim ol olma iddiasına yardımcı olmamaktır. Hüser'de soru onun hep kesin bilim olarak felsefe olduğunu altını çizmekte faydalan. Nesnesi ve nesnesiyle kurduğu ilişkinin zemini belli olan ve bu belirliliği ortaya koydu sonuçlar bağlamında kesinlik olarak sunan bilim, 20. yüzyıla geldiğimizde felsefenin iddialarını sahiplenmiş bir konulmaktadır. Hüser, felsefenin üstünlüğünü bir anlamda odağa, nesneden özneye ve bilmenin olanağına çevirerek ortaya koymaya girişir. Hüser'in doğal tavrın karşısına koyduğu felsefi tavrı, bilinciden da felsefenin bilimsel güvenilirdiğini sarsıtı anlarında sorgulamayı ve bilincin bilinç tarafından fenomenolojisinin yapılması, Yönelimselliğinin yapısının ortaya konması anlamına gelir. Bilincin kendisinin araştırılması, geleneksel empirik özne nesne ilişkisi için mümkün değildir. Dolayısıyla Hüseyin artık transandantal özne anlamındadır. Dahası dünyanın da bu transandantal öznenlik etrafında anlaşılması gerektiğini söyleyecektir. Empirik nesneler toplamı olarak değil, şeyleri kendisine dönüp onları açıklamayı değil, ama betimlenmeye öngören fenomenin bir Nesnenin bu betimlenmesinin empirik bir özne tarafından yapılamayacağı sonucunu ortaya koymuş. Felsefi açıdan özellikle 20. yüzyılda felsefi felsefesi ufuk açıcı olanisi, ise adeta bir enigmanlara ortaya konan bu transamantal özne olmuştur. Müserle fenomenolojisini kalınca kitleyen bir kavramdır transamantal özne. Geleneksel müserle okumaları da bunun ötesine geçmemekte ısrar ederler. Ancak yayınlanmamış el yazmaları üzerinden ortaya çıkan tablo Hüseyin kendi fenomeni bir tam da bu noktada özneler arasında taşıdığını gösteriyor. Bu noktada Hüseyin çoğunlukla yayınlanmamış metinleri üzerinden ortaya attığı bu sap, özellik çalışmalarını Hüseyin üzerinden yürütenden Zahabi'ye aittir. Buna göre Hüseyin de özne, dünya deneyimine olabilmek için bir topluluğun üyesi olmalıdır. Ego'yu ego yapan etrafındakiler ...ve üyesi olduğu sosyal ortamdır. Radikal bir kendi üzerine düşünümün ortaya çıkartacağı tek şey... ...mutlak özneler arasılıktır. Dolayısıyla transandantal özne, transandantal özneler arasında bağlıdır. Böylece Hükser, ve nesne ikiliğini 20. yüzyıla taşırken... karşılıklı belirlenimlerine ek olarak diğer özellikleri de ilişkiye davet etmiştir. Dolayısıyla hale gelir Hükser'den devralda haliyle özne... Nesne ile ilişkisinde diğer öznelere bağımlıdır. Dünya, özenler arasılığı bağlamında anlaşılmalıdır. Üser, sorunsal farklı özen seviyeleri daha üzerinden uğraşmıyor seçmiş ve sorunsalı bilgisel ilişkiler zemininde tutmaya gayret göstermiştir. Kendi projesi bağlamında bunun tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. Yine bu bağlamda üserle özenler arasılığının problemli olduğu noktalar da vardır. Ancak yeterli ve radikal bir indirgeminin özlemlikle birlikte özneler arasında da açığa çıkaracağı iddiasını yine demiştir. Güzel birkaç yerde darbize atıp da transatlantar olarak atandırdığı bir teorisinde birden fazla kuruluşu merkez fikrine vurgu yapmıştır. Ancak burada arada serinlediğimiz okuma erken döneminden çıkmamakta ve kanınca bu sebepten de Saad Hüserli'nin fenomenolojisinin epistemolojik olana ...ambilik egolar arasında sıkıştığını söyleyebilmektedir. Saat yukarıda söz edilen pasajlı şöyle der. Ün alıntı yapıyorum. 19. ve 20. ve felsefeleri... ...beni ve başkasını önce iki ayrı tözmüş gibi düşünürsek... ...tekbencilikten kurtulmanın mümkün olmadığını anlamış görünürler. Nitekim bu tözlerin her türlü birleşmesi... ...imkansız kabul edilmesi Modern bir adet incelenmesi... Bu nedenle bilinçlerin bizatihi içlerine başkası olan bağıntıyı, bizatihi bir ilişimle her bilincin kurucusu olacak temel ve aşkın bir bağıntıyı kavramak için gösterilen çabayı ortaya koyar. Ama dışsal olumsuzlama pozisyonu terk edilmiş gibi görünse de bu pozisyonun asıl belirleyici sonucu, yani benim başkasıyla olan temel bağlantımın bilgi aracılığıyla gerçekleştirdiğine ilişki olumlama korunur. Alıntını sonunda Sart, Hüser'de bulamadığını söylediği ve asıl ihtiyaç olarak transanlamlar özneler arası paralellik ve bağımsız işaret eder. Hüser der Sart, varlığı bilgisi dinlemeye indirildiği için, benim ile başkasının varlığı arasında kurabildiği yegenli bağlantı, bilginin bağlantısıdır, dolayısıyla tek bencelikten kaçamaz. Özneler arası üzerinden 20. Yüzyıl Pastatesi'nin çok farklı şekillerde evrildiği söylenebilir. Bu kavramsallaştırma üzerinden ya da referansla öznenin sınırlarını diğer özneleri ihlaline açan felsefenin kendi sınırlarını da diğer disiplinlerin ihlaline açtığı iddia edebiliriz. Disiplinler arası çalışmalar 20. yüzyıl felsefesinin çoğu zaman gönülsüzce kendini içinde bulduğu bir alan olmuştur. Yine de felsefenin alanında kalmaya çalışarak konuşursak feminist teori, postkolonial teoriyle buzun, temel güsler tarafından atılan fenomenolojik referanslarla kurulmuş, özneler arasılığın farklı şekillerde tartışıldığı teorik zeminler olmuşlardır. Varoluşçuluk da bu zeminlerden biridir. Sadece bulamadığını söylediği ancak her türlü varoluşsal felsefeye de elzem olarak döndüğü başkası içini tam da transamantal özneler arasılık bağımlılığı kulağı. Böylece fenomenolojik ontolojide dediği varoluşçuluk, ampirik özneyi aşmanın yolu olarak başkası işaret etmiş olur. Tartışmaya girmeden Hüseyin'in öğrencisi Hayde Gelin de sorunsalı ele alış şekline bakacak olursak, Hayde Gelin eleştirdiği ilk şeyin öznel özensizliğin bilgisayar ilişkiler zemininde anlaşılabilceğini olan inanç olduğunu görür. Hayde Gelin de Hüseyin yaklaşımı saat yönündeki kadar öznel özensizdir. Yani, bir bunu şöyle özetler: 1925 yılında vermiş olduğumuz zaman kavramının tarihi için en Başlık dersinin notlarında Hayde gel. Hüser'in son derece dar bir varlık kavramını değiştiriyordu diye yazmıştır. Yönelimsellik meselesini diğer tüm problemleri dışarıda tutacak kadar ilgisini o haline getirmiş olan Hüser, ilinçin varlığını nesnelerin varlığıyla bir tutmuş, bunun sonucu olarak da yönelimsel özelliğin kendisini karakterize eden özel varlık yükünü açılmamakta başarısız olmuştur. Hadi yapmış olduğu bu tespitin sonucunda daha radikal bir dönemin gerekli olduğunu sağlamaktadır. Öyle bir fenomenoloji, içi öznel dilsel zeminine geri dönecek. Bu zemine Rizal'in yaptığı gibi içe bakışın nesnelerinden biri olarak değinip geçemeyecektir. Hadi gelin öznenin bilinmesinden önce hadi gelin öznenin bilinmesinden önce var olması gerekiyor nasıl bildiğinin ya da bilinebileceğinin araştırılmasından önce varlığı sorgulanmalıdır. verilir. Dolayısıyla fenomenoloji, Husserl'in örneklediği gibi epistemolojinin değil, ontolojinin metodu olmalıdır. Bu ontolojide sorgulayan, aynı zamanda sorgulanan olduğundan özne nesne ikiliği baştan iş göremesen de gelir. Hadegar, özne nesne ikiliğini bir kerede felsefe tarihinde tespit ettiği, Varlık ve var olan farkının indirgenmesinin aracı olarak gördüğü için yöntem. Varlık soruşturmasının öznesi Dasein, kendisini dünyanın karşısına yerleştiren bir özne değildir. Dolayısıyla nesnesi yoktur, daha doğru bir deyişle nesnesi kendisidir. Dasein dünyanın karşısında değil içindedir. Dasein dünyanın karşısına değil de içine yerleştirmekle de ikilik çözülmeden korunabilir. Ancak varlığın varoluşsal ve kategorik anlamları arasındaki fark indirgenemeyecek var. bu içindeliğin doğru anlaşılmasıyla belirleyecektir. Bir bardağın içindeki suyun içindeliği kategoriktir, oysa daha zaynı dünya içindeliği var otuştaldır. İlkiyle var olanların var olan olarak belirlebilmek <gülüyor> istediklerini, bir yeriyle ikamet edilen, yaşanılan olarak dünyanın mekansı aldığı. Daha zaynı, temel konstitüsyonu olarak dünya içinde varlık üzerine halde gel şunları söyler. Dünya içinde var olmak sadece bizatil olarak değil, özellikle de her günlük içinde Dasein'in tercihen hareket ettiği bir temel konstitüsyonsa eğer o zaman ontik olarak zaten daima tecrübe ediyor olmalıdır. Böyle bir durumda topyekün bir gizlenmişliği anlamak mümkün olmazdı. Özellikle de Dasein'in kendi varlık anlayışına sahip olması nedeniydi. Fakat bizatil dünyaya anlama fenomenini kavradığımız anda o dıştar formal bir tefsir oluvermiş oluyor. Bunun göstergesi günümüzde bilmenin hala süce ile obje arasındaki ilişki olarak belirlenmeye devam edilmesidir ki bu belirleme hakikat kadar boşlukla içermektedir. Oysa süje ile obje, dağ ve dünyayla örtüşmez. Varlık ve zamandan bir örtüydü. <gülüyor> Soruşturmanın nesnesi olarak dağ Neli bağlamında herhangi bir varolama olarak anlaşıldığında, rasyonel hayvana ya da pozitif bilimlerin insan dediği şeye indirgenliğinde ona has bir var olma yolu olarak varoluşu kavranamaz. Olgu bağlamında dağ zayn söz geliş bir taştan farklıdır. Zira kendi üzerine düşünebilir. Bir taş düşünülü söylemek mümkün değildir. Dağ zaynın kendisini bir tür anlayabiliyor olması onun olgusallığıdır. Dasein'den dünyası içindeki diğer şeylerle ilişkisi modelini yapan olgusallığı Dasein'in en soyut ve bilimsel tarafı olmasına rağmen onun en sıradan ve basit halinde dünya içinde var olmasını almış anlaşılabilir. Dünyasındaki diğerleriyle ilişkisi ise bir mekan içindeki mekanik bir ilişki değil, mekamsallığa yayılmış, ilgi temelli varoluşsal bir ilişkidir ki Hadeger için bu ilişki ancak fenomenolojik bakışla dönüştürmektedir. Lazen ontolojik olarak ihtimam göstermeliktir. Lazen'le özü gereği dünya içinde var olma gayet olduğu için, onun dünyaya yönelik varlığı özü gereği ihtimam göstermelik olabilmektedir. Heidegger, varlık ve zamanla birlikte eş zamanlı dersinde de özgürlüğe tekrar tekrar döner ve bunu metafizik geleneğinin eleştirisi şeklinde ortaya koyar. Lazen Heidegger için kendi üzerine kendisini kendisiyle özdeş olarak ortaya konması. Ve var olmasında varlığını kendine mesele edilmesi bakımından metafizin düşünen aracısından farklıdır. Dazayın kendiyle ilişkisinde Dasein kendisi için bütünlüğünde var değildir. Varoluşuna zamansallık, varoluşuna zamansallık ve uzamsallıkta yayılmıştır. Bütünlüğü onun, ancak onun olan son olanan ölümünün gerçekleşmesiyle <gülüyor> <gülüyor> Kendisi de ancak varoluşuna eşlik eden olanaklar üzerinden ilişkiye girer ki bunlar ona bilinebilir, kontrol altındaki bir dünya tarafından sunulmaz. Hüseyin sonrası fenomenücünün dolaylı klozotlarından beri de Heidegger'den birçok noktada ayrılmakla birlikte mevcutiyet metafisi eleştirisini Heidegger'in işaret ettiği bu noktaya dayandırır. Erken dönem yazılarında Hüseyin üzerine bir deneme niteliğindeki söz fenomende şöyle derdiklerdi. Mecudiyetin tarifi kapanmıştır. Zira tarih varlığın temsilcinden başka bir şey olmamıştır. Var olanların mecudiyetle bilgi ve harcımiyet olarak bir araya toplanması ve üretilmesi anlamında varlığın temsilcidir. Haydegen'in özellik eleştirisinin açtığı ufuk fenomenoloji ontolojik zemine çekmekle kalmamış, varlığın unutulan anlamına sorumlusu olarak da özneyi göstermiştir. Dolayısıyla sorun artık varlık sorunu. Burada durup Sartre'in fenomenoloji, fenomenolojiye nerede dair olduğuna baktığımızda Sartre özgün kılan özellikler arasının bu ontolojik bakışın da geldi zaten inlendiğini hatta işlendiğini söylemek yanlış olmaktır. Sartre, öz, Sartre özgün kılan bu iki bağlamı fenomenolojiye taşımak değil bir araya getirip işletmektir. Zira Sartre epistemolojik zeminden ontolojik zemine kayma da öznenin özneler arasılık bağlamında düşünülmesi gerektiğini koşup gelişir. Varlık değişiklikte sağ faydelerin halde gündelik etkinliklerimizin zaten sosyalliğimizi ortaya çıkardığı argümanını ziyaret eder ve somut ötekilerin yokluğunda da değil, şeylerin varlığımızı bizim için bir toplulukla ilişkide bir varoluş olarak açtığını iddia eder. Dünya içinde yaşadığımızı, her köşeyi döndüğümüzde bize çarpan bir ötekinin hatırlatmasına ihtiyacımız yoktur. Araçlar da bunu yapabilir. Zira doğal bir nesneyi yapma olandan ayırmamızı sağlayan şey hala hazırda bir öteki deneyiminizdir. Hadegel'i de bu konuda görünürde anlaşılır gibidir ancak ayrıldığı noktayı işaret etmekte de gecikmezse. <gülüyor> Sartre göre Hadegel'in diğerleriyle varlık anlayışı ötekiyle kurduğumuz özgün ve temel ilişki yatsıdır. Herhangi bir nesneyi imal edilmiş bir araç olarak bir işleri birisi için yerine getirmesi düşünülmüş, tasarlanmış bir e, araç olarak doğal nesneden ayırt etmem diğerleriyle <gülüyor> bir karşılıklı içeren ilişkilerin sonucu. Ama tam da böyle olduğu için bir öteki referans olarak türetilmiş bir referanstır. Dolayısıyla gel bizi özneler arasında bir yan anlamına birlikte varlık üzerinden götürür. Ancak buradan bir temel çıkmaz. Sarkı varlık için Birlikte Varlık Biz bölümünde şöyle ben. Biz genel olarak başkası için varlık temelinde özel durumlarda oluşan belli bir tikel demelidir. Başkası için varlık, başkası ile varlığı önceler ve temellendirir. Hadi gelin başkası ile karşılaşması gerçek bir karşılaşma değil bir yan yana gelmedir, basittir, dolaylıdır. Hüsnü ve gel, her yer bölümde güçlü sözlerini desteklendirilirdir. Haydegerci yaklaşımı en ilgisinde sembolize edecek ampirik imge, mücadele imgesi değil, takım imgesidir. Başkasının benim bilincimle kökensel münasebeti sen ve ben değil, bizdir. Ve Haydegerin birlikte varlığı, bir bireyin başka bir birey karşısındaki açık ve seçik konumu değildir, bilgi değildir, kendi takımıyla birlikte derinlerde dönüşülen ortak varoluşudur. Bu ortak varoluşu, Küreklerin tartımı ya da dümencinin düzenli hareketleri kürekçilere duyumsatır. Geçilmesi gereken rakip, kayıp ya da tekne, bütün bir dünya, seyirciler, performans, ufukta şekillenen ortak amaç olarak tezahür eden Bu, yani, varlık ve işçilikten bir Oysa ki özneler arası da, huzurlu bir birlikte varoluştan çok, öncelikle bir uzlaşmazlık ve karşılaşma zemine çekmek taraftardır. Sart Heidegger'de Dawson'un dünya içinde olmaklarının sensiz ve içkin birleşimine indirgenen başkasının tam da bu türden bir indirgenmeye direnen şey olarak radikal bir başkalık olarak anlaşılması gerektiği üzerinde durur. Özünler arasılık kuramı özne ve başkası arasındaki farkı bir tür benzerlik, ayrılmazlık ya da ak birbirine bağımlılık olarak indirgemeye her yelten içinde solidisine benzer bir sorun salın, bir teklif sorumuzların içine düşer iddiasına ineler. Sartre göre Hüseyin bu epistemolojik alandan kopamayarak hayda gerisi indirgenemez olarak ontolojik farklı gündeme getirmesine karşı daha dünyası içinde başkasını indirgemekten kendini alıkoyamayarak yapar. Sartre Solipsiz'in aşılmasının tek olan anı özne merkezci, özneler arasında da bu öznenin ya da varlığının akör bir özelliği gibi anlayan Başka, başkanın başkalığını eleştiren, nötralize eden anlayışın terk edilmesi ve radikal başkalığın kabul edilmesi mutluluyorlar. Sartre'nin ısrarla, kısar ve Heidegger etrafında tartıştığı problematik kanınca Sartre eleştirdiği çizgiye özne ve nesne davet devam etmesi bakımından tekrar yerleştirmektedir. Zira sorun sadece özne sorunu değil, özne ve nesne arasındaki bir elektriğin sorunu. Özneyi bir özneler arasında seçarak Sart belirsizleştirmiş bir çatışmanın bir kendi kendini belirlemenin bir varoluşun nesnesi yapmıştır. Sartre göre beni algılayan başkası ile algıladığı başkası arasındaki fark önemli bir farktır. Zira bu farkla özne nesneyle de karşı karşıya gelir. Özneyi özneler arasılıkla nesneleştirmektir bu. Bir başkası için nesne olduğunun bilinci, kendi öznerliğinin bilincini ortadan kaldırmak değil, olsa olsa bir başka özneyi daha olumlamaktır. Buradaki varoluşun son inkar edilemezdir. İnsanlık güveninin tam da böyle tek tek her bir öznenin öznerliğinde kurulması ve diğer öznelerce kurulması hala önemini yitirmiş bir perspektif değildir. Ancak gerekirse halde gelin, Özneler arasının 20. yüzyılda Hegel sorusunu nasıl felsefe yapmaya devam edileceğinin tartışıldığı bir çağda hafife alındı tanısındaydı. Zira Sartre'nin tekrar içine yerleştirdiği özne nesne ikiliği bağından özneler arasında çıkarmayı her iki de başardıklarını düşünüyorum. Fakat özne sorusu sorun kendisini ne onu transatlantar zemine taşıdığımızda, ne de dünyanın karşısından alıp içine yerleştirdiğimizde çözülmediğini söylüyorsa sen, öznele arasılık da çözülmediğini kabul etmektir. Belki de özne da deneyimi ve varlığı anlamak için bu aporetik halinde işletmek genellidir. <gülüyor> Deri de özne için şöyle der. Herkes için özne gibi bir şey hiç olmadı. Özne bir pavludur, masaldır. Felsefe hemen bütün önemli filozofların metinlerinde aporya, kurgu ve fabrikasyon bulabileceğimizi söylenildi. Bu aporyalar metinde içsel kesinti şeklinde karşımıza çıkar. Bu kesintiler bir zayıflıktan çok, öznenin yüceltilen basitlik ve homojenliğinin düşüncenin tehdidi altına girdiği anlamdır. Felsefe tarihinin Heidegger tarafından da eleştirilen düşünceden farklılaşması. Düşünleni özne tarafından ve özneyi olumlamak için kullanıla gelmesi, özne masalı etrafında kurduğu güçlü kavram ve metot anıtı gerçekleşmektedir. Özne masalı, hakimiyet, özdeşlik ve kendisinin bilgisi söylenmeni üretir ki bunlar da felsefe tarafından ilk defa 20. yüzyılda sonu sallaştırılmamıştır. için aporyalar bu açıdan önemlidir. Ee, öznenin de bir akorya olduğunu düşünce kurursak, Apolyaların deneyimi konusunda şunları söylerdi. <gülüyor> bu da bir alıntı. Kelime anlam üzerine hareket edersek yanlış anlaşılabilir, anlayabileceğimize inanıyorum. Zira bu anlam bize onun gidilecek bir yolun yokluğu, engeller önünde bir paraliz yurumu, düşüncenin hareketsizliği olarak sunar. Tam tersi bana deneyimi, Koldyuman'ın anladığı anlamıyla bir düşünce katikasını ya da en azından bunun sözünü verir. Düşünülmemiş, düşünemez hatta imkansızın olanın olanağı üzerine düşünmeye kışkırtır. Alıntını sorun. <gülüyor> Halde gelince fenomenoji aracılığıyla daha zaynı çağırdığı yol budur. Kendisini kendisi için olanaksız olan bütünlüğe doğru giden olarak, dünyasının kendi anlamasına ait olan olarak, teorik ve objektif bir anlamadan farklı olarak olanakları bağlamını düşünmesinin budur. Buradan da baktığımızda Hadeger'in delita tarafından da paylaşılan mevcudiyet metafiziliği eleştirisini modern felsefenin kazanımlarının zemini olarak sunulan özellik modelinin eleştirisi olarak okuyabiliriz. Kendi deyişiyle de, modern felsefenin özne karşısındaki önceki motivi kendimizin olarak varlığın ilk başta bilene kesin olan tek şey olarak verilmesi gibi. ...özne anında ulaşılabilir ve mutlak kesinlik verif olması bakımından bütün nesnelerden daha iyi bilinir bir bakıydıdır. Hadegel ile birlikte özne probleminin fenomenolojik araştırmada varlığı sorunsağlaştırdığının altını çizgi... ...Hüseyin diğer özneleri açtığı, Hadegel'in metafizm kategorilerinden kurtararak bir varoluşa eşlik eden olarak belirsizleştirdiği... ...Sartre'in özneler arasılıkta saçtığı karşısında bu, başkasını bulduğunda onun radikal başkalarının zayıflattığı özne, 19. yüzyıl felsefesinde varlık deneyiminin teşhitçisi olan olarak da sorgulanacaktır. Bu sorgulamayı bir anlamda Maurice Blanchot ve Emmanuel Levinas ortak şekilde yürütmüşlerdir. SART bağlamında özneler arasılık tartışması başkının deneyimini neredeyse tarihsel bir zorunluluk içerisinde felsefenin gündemine karışmıştır. Ancak bir taraftan da radikal başkalı Özneler, arası, e, özneler arasındaki ilişki açıkları kavuşturmak yerine çözmüş ve öznenin apolitik tarafını bastırmış görmezden gelmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi Güsser'in <gülüyor> <Kusura. gülüyor> başlattığı sorgulama ve bilincin taşıyıcısı olarak öznenin sınırlarının ihlale açılması 20. yüzyıl felsefesinin kendisi içinde benim ömüloji üzerinden başlatılan bir sorgulamaya dönüşmüştü. Bir anlamda 20. yüzyıl KSF zarıcısından özne ve felsefe ortak bir kaderi kendini sorgulamayı ve eleştiriyi paylaşmışlardır. Bu bir anlamda zorunlu ortaklığı bir limit deneyiminde ortaya çıktığını şöyle şöyle ben e, alıntı yapıyorum. Limit deneyimi insanın kendi kendisini radikal bir şekilde sorgulamaya karar vermediğinde karşısına çıkan şeydir. Bu kararlaki bu karar bütün var bir şekilde ilgilendirir. Bir kere başlandığında durmanın olanaksızlığı anlaşılır. Ne bir elimin sonucu ya da çıkarı uğruna, bir parça teselli ya da bir parça doğrulukla da ne de bilginin ya da inancının kesinliği iddiasıydı. <gülüyor> Bu bütün tarihi tersine çeviren ve bunu yaparken bazı zamanlarda bir sistemin içini kapatabilen, bazı zamanlarda ise dünyayı parçalara ayırıp sonuna insanın kendini emanet ettiğini mutlak bir terimde, Tanrı, vardı, iyi bütün gibi bir ötede arayan bir mücadele hareketidir. Her iki durumda da kendini bir reddediş içindedir. Bu kendini reddedişin öznesi, özenin kendisi olduğu kadar felsefenin de kendisidir. Mevcudiyet yani metafizine ya da kesin bilime indigenmiş olarak felsefenin kendisidir. Özenin varoluşu felsefenin ise düşüncede tekrar anlaşılması fenomenolojik bir duruşudur. İlhan sonumuzu üzerine ettiği limit deneyimi öznenin ama aynı zamanda felsefenin ile arasında çizeceği hayali bir denektir. Bu deneyim için öznenin geride bırakılması gerekir. Aynı şekilde tek aya sıra ve olan felsefenin de. Oysa düşünce olduğu kavradığı gibi imkansızı da varlığı kavradığı gibi içliği de özneyi kavradığı gibi onun yokluğunu da kavrar. Düşünceyi kategorik hale getirip Özne için bilgiye ulaşmanın aracına indirgemek haksızlıktır. Deneyimin vazgeçilmez taşıcısı olarak özneyi uygulamak da olur. Bilanço tarafından kavramsallaştırdan, ancak verilmesinin etrafında varoluşun fenomenolojik bir analizini ortaya koyduğu ilya, yani var olmanın kişisiz deneyimidir. Varolansız varoluşta ve zaman ve öteki adlı eserlerinde Levinas ilgi ay ayda geri bir tutatıcıda bulunmakla birlikte, aslında bu sayede yemesine öpünerek öykünerek insan mı yaparsınız? Denemeyen birisi Bu daha çok bir düşünce deneyidir. Bizden düşünmemizi istediği şey düşünülemezdir. Düşünlemez olarak düşünülmelere cezalandırılır. <gülüyor> Belirsiz bir bir şeyler oluyor düşünülmek. Ne bir mesneyi, ne de deneyimin koşullarını inleyen bir bir şeyler oluyor. <gülüyor> Şeyler olsun, kişiler olsun, tüm varlıkların içliğe döndüğünü düşünülüyor. Bu içliğe dönüşü her olayın dışında tutmak imkansızdır. Peki bu içliğin kendisini, içliğin gerisi de sessizliği de olsa bir şeyler olup gitmektedir. Bu bir bir şeyler olup gitmektedir'in belirsizliği, özenin belirsizliği değildir. Bir isme göndermede bulunmak Kişisiz bir eylemin üçüncü tekil şahsını belirtir. Eylemin kişisiz oluşu, Edimin yetine getirenin bilinmemesinden kaynaklanmaz, Edim'in bizzat kendisinin bir özelliğidir. Edim'in faile yoktur, anonimdir. Olmanın bu kişisiz, anonim, fakat söndürülemez olan ve içliğin derinlerinde uğrayan içince yanı tükenişini İlya olarak anlandırıyordur. İlya, ya var, Türkçe'ye çevirmek zorunda kalırsa kişisel bir biçime bürünmeyi de genel olarak olmaktır. Bu kavramı dışsal şeyler olsun, içsel dünya olsun, herhangi bir varolana borçlu değiliz. İlla hem içselliği hem dışsallığı aşar. Hatta bir iç-dış ayrılığına bile olanak tanımaz. Olmanın anonim bakışı her türlü özneyi, kişiyi ya da şeyi ele geçirip üstüden der. olanları ulaşmamız sağlayan özünesine ayrımı genel olarak olmaya ulaştığımız bir düşünmede hareket noktası olamaz. Televin Aslan'ın uzunca bir yapımcılığının sonuydu. <gülüyor> İlya, düşüncenin kişisiz deneyiminin sınırlarını işaret eden, özinin vazgeçilmez olmadığını söylemek değildir tekterdi. Özne ve neslinin deneyimin kategorik bir modeli için zorunlu araçlar olduğunu, ancak olanın deneyiminin bu modeli sığmadığını öndeydirdir. Benzer şekilde düşünce de kasefinin ürettiği modellere sığmamaktadır. Fenomenolojik bunu görünü tutmak konuşmacımız Burhan Uygaz akademik camiadan değil ee, sanıyorum burada olmayı en hak edenlerden birisi ben kişisel olarak e, minnettarlığımı kendisine bir ettim ama sizin uzunluğunuza Bu varlık bir işi Türkçe'ye kazandırarak e, yaptığı felsefeyi yaptığı katkıdan dolayı bir demada kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ben Turan ve yaklaşık 15 yıl falan oldu. E, yapı Kribli yayınlarını üreteliyken biz tanışmıştık. Koküton'un de üretilmişti değil mi Turan evet. Bey o zaman. Daha sonra hep çevrelerinizde, yazılarınızla, yayın dünyasını, e, entelektüel dünyanın içinde olduğumuzu e, izliyorum. Bendeki şeyimiz Sarp'ın ontolojisine zaman sağlık başlaması. Ee, bir de önce orada konuşmak mesela dediği için ben size bölümüne çok teşekkürler veririm. Şimdi e, Sarp'a çok önemse bir yeri söyleyebilirim. Ee, e, Sözcüklerim bir yeri de sonlarında şöyle bir lafı var. Diyor ki ben öldükten sonra e, diğer insanların yeni unutması düşüneni yok. E, çünkü ben bir zamanlar yaşamış olmamam gerçekliğiyle onları ustalatmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Ama kişinin suyu verdiğini üftermeden düşünemiyorum. Çünkü insanlık o zaman. Ölülerini gerçekten göler. Ee, hocamın söylediği gibi zaten kendisi bu sözleriyle e, tartışmaya e, açmış bir Filozof. Ben <gülüyor> e, zamansallık üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra soru doğrultusunda devam edeceğiz. <gülüyor> La gözye toda hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir şey noktadan var edilemezmiş. Kanunca modern kimya kadar ontoloji de ışık tutan bu postu tespitin dışında kalan bir şey varsa o da zamandır. Nesne ya da insan bir varlığın zamana tabiri mevcuduydu, şimdi buradaki haliyle sonra elince yokluğa indikal edilmez. Varlığı da yine batteden ama başka bir şekilde sürülür. Dağ olur, sürülür, tahrip olur ama yok olmaz. En küçük seviyelerle molekülleriyle, atomlar ile evrenle var olmaya devam eder. Çünkü yokluk yoktur. Var olduğunun varlık kasası olmaktır. Ona karşılık zaman Evrendeki varlıklar gibi soğuk bir vücudiyete sahip değil. Yine de yasılması mümkün olmayan bir gerçekliği bulmuştur. Biz bu gerçekliğe evrenin farkına vardığımız zamandan beri aşıklaştık. Ama onun varlığını evrendeki teki varlıklar için yaptığımız tarzda umurlayabilir. Bu tuhaf niteliği yüzünden zaman algının çeşitli izlenimleriyle atlandırılmıştır. Zaman sürekliliktir, devinimdir, değişimdir, eş zamanlılık ve artışıklıktır. Artışıklık halinde demindiği ölçüde önce ve sonra olarak değişimi olarak ya da Aristoteles'in tanımıyla söylersek önce ve sonraya göre demin sayısıdır. Önce ve sonra ya da geçmiş ve gelecek. Antik çağdan itibaren insanın doğadaki gözlemlerinin ve yaşamışlarının dışında hem zamanın geri dönülme hem de kendi varlığının gelip geçiciliğinin ontolojik kaygısı olarak söylençleri, inançları, dinleri, dersetleri ve sanatları beslemiştir. Ölümsüz sanatlar, onların ölümsüzlüğüne ortak olan mutlu ölümler, derken bu ölümsüzlüğü, hep bu kaygıyı aşmak için düşünülmüş zaman salıklar Laton Timaeus diyorlarında şöyle yazıyor. Geçmiş ve gelecek zamandan yaratılan türler Ve bunları uygun düşmediği halde ebedi töze uygulamak, onun doğasını bilmediğimizi gösterir. Niteki bu töz hakkında onun olmuş, olmakta ve olacak olduğunu söyleriz. Oysa aslında olmaktadır deyini yalnızca ebedi töze uygulamak. Bunun tersine olmuştur ve olacak zamanlar içinde doğan ve gelişen şeye ayrılması uygulamışan terimlerdir. Çünkü bunlar değişimlerden başka bir şey değildir. Ama her zaman içinde değişen bir ilimsiz olan şey zamanla ne daha yaşlı ne daha genç halindedir ne olmuştur ne hala sayılır ne de olacak. Lato'nun zamansızlığı sonsuzlukla özdeşleştirdiği, kümel zamanın kılan bu yaklaşımın Azize Uyusunus, zamanın varlığını olmayışa yakınlığıyla açıkladığı bir tür psikolojizmle sürdürür. İyi de nedir zaman diye sorar itiraflarda. Hiç kimse bunu bana sormadıkça onu biliyorum. Ama eğer sorarlarsa ya açıklamak istersen bilmez oluyorum. Bununla beraber şunu cesaretle söyleyebilirim. Biliyorum ki hiçbir şey çelan geçmiş zaman olmayacaktı hiçbir şey başa gelmesiydi gelecek zamanla geleceğiz. Hiçbir şey olmasaydı şimdiki zaman olmayacağız. Madem bir geçmiş artık yok ve gelecek henüz olmadı. O halde nasıl oluyor da bu iki zaman geçmiş gelecek olmaktadır. Şimdiki zamanla gelince hep şimdiki zaman olarak kalıyorsa geçmişle durmayacaksa Zamanı değil sonsuzluğa halidir. Şu hâlde eğer şimdiki zaman, zamana ait olmak için geçmişle buluşmak zorundaysa, ancak olmaktan çıkmak suretiyle olabilen bu şimdinin aynı zamanda da olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Demek ki zaman olduğunu konumlamalıyorsa insan izin şey, unut artık olmak ilgili doğuşudur. İlahiyat çekilme zoklu tespitlerin ardından şu, şu, şu, şu, şu soruca varır. Böylece açık ve seçik olan şey, gelecek zamanında geçmişin de var olmadıklarıdır. Ve üç zamandan geçmiş, şimdi gelecekten söz etmek, farklı, hatalı bir dil kullanmaktır. Belki şöyle denedir, üç zaman vardır. Geçmiş şeyleri, şimdiki zamanı, mevcut şeyleri, şimdiki zamanı ve gelecekteki şeyleri, şimdiki zamanı. Bu üç zamansal bir şey, insan ve yalnız orada olan Avrupa'da, Geçmişi düşünen şimdiyi bellekte, şimdiyi düşünen şimdiyi kolaysiz dikkatte, gelişi düşünen şimdiyi de beklenip konumlandırır. Ama bütün bu idealizmlerin ötesinde realizm kendini dayatmaktadır ve zaman, ölümlü varlığı yazıksız taşıyan, çevrimsel ya da çizgisel bir süreç yükselidir. Antik bilgeliğin özdeyişi, zamanı ölçmeye çalışan insanın Saat kadranları üzerinden Bu Uneral homnes ultima negar. Yani hepsi yaralan, sahibler. Sonuçsuz özel. Zamanı bir sürüklü olarak algılayan yaklaşım, modern çağda Kant'ın Kopernibus devrimiyle son olacaktır. Zaman, sezginizin öznel bir koşulunda ibarettir ve öznenin dışında kendinde olarak hiçbir şey değildir. Bu öğrenme insanın zamana tabi edilgenliğinden çıkarır ve varlığını zamanı kullanarak umurlayan etkin özde haline getirir. Kant bir yoldan birkaçı kokutla kılıp değiştirmiştir. Onun anındalıkta kayıtlı bir düşünen söz olmaktan çıkarmış, zamanın içinde, zaman boyunca ve uzamla deminen gerçek özdenlik haline getirmiştir. Bu da onun aklın bir telsifi araç olarak kullanmışlığı, yeniden şekillendirmek süretiyle her türlü düşünsel aydınlanma çabasına yaptığı en büyük katkıdır. Ama çalıştığı bu konu açısından Kant'ın felsefede gerçekleştiği asıl bir evim. Bradonlar beni değişmeden gelen bir ikiliye, yurulur yürünüş, kavranır öz karşılıklığına son vermiştir. Kant, görünüş olarak düşününe gelen fenomenin özünü maruz kaldığı olgu olmaktan çıkarmış, özneyi Kendisine görünen şeyin, görünme koşullarının kurucusu kılınçıdır. Görünen şey, görünme koşulları çiftini, görünüş öz karşılıkları kahve etmiştir. <gülüyor> Jiftelöz, fenomenin görünüş olarak değil de, görünme olarak tanımlandığı andan itibaren, fenomenolojinin başladığını söylüyor ve, öyle sanıyorum ki fenomenolojinin bir kurucusu varsa, bu Kant'tır diyor. Onun kalp üstüne derslerdeki şu tespitini de aklımıza tutmamız gerekiyor. Görülen her şey Pardon. Görünen her şey uzağın ve zamanın koşulları ile kategori dediğim koşulları altında. Bu yüzden yedi yandan uzağın ve zaman öte yandan kategoriler mümkün olan her türlü deneyin formlarıdır. Ve kendinde oldukları halleriyle şeylere ait değiller. Her türlü sermedin formları olarak, her türlü görününe, görünmenin formları olarak bir yandan müsamen zaman, öte yandan da kategoriler aşkınsal öznenin budurlarıdır. Aşkınsal özne, bütün görünmelere imkan veren koşulların atıkta bulunduğu bir cihen, görünmenin kendisi ampli özlenleri bulur. Şimdi Sars Kant'ın her türlü bilincin kurucu üyesi olarak öngördüğü aşkınsal özneyi kendi hocam da işaret ettiği üzere gereksiz bir Dahası bu özne bilinç değil bilincin ölümüdür ona göre. Ama belli yandan fenomenlerin ölümle koşullarını kurma görevini aşkınsal özne yerine bilince vermek suretiyle Kant'ın getirdiği yeni açılımı bir sebeplerden de geri kurması. Bu bilinç kendi içindir. Tüm fenomenlerin ve bu arada kendi içini de algıda, algı ve yüklünün nesnesi haline getiren bilinç olarak koşturuyor. Kokito kartını gösterdiği üzere anındalığın içinde kapatılamıyorsa, kendini mümkünlerine doğru aşıyorsa, bunu ancak zamansal öteye geçme edildiği içinde yapabilir. Bunun anlamı şudur. Neyse o olan, kendinde varlıktan farklı olarak, düşünüyorum telaffuz eden insan, yani bilinçin, kendi için vardır Kendi için ne değilse o olan, ne ise o olmayandır. Çünkü biliğin üzerinde düşündüğüm anda, şimdiki halimin zaman içinde doğmuş bir değişmez olmadığını kavrarız. Önümse birleşmiş sayıda mümkünler vardır. Ve bunlar benim zaman içinde gerçekleşecek olumsallıklarımdır. Evet, buradan da özgürlüğe bile açılımını Önce benim için mümkün olanların dünyasının ufkunda belirmesi ve dünyayı benimki haline getirmesi zamanlar için yoktur. Sarf, var olan varlığın kendini olmakla tükettiğini söylüyor. Bu varlığın olmayan şeyin ya da artık olmayan şeyin hiçbir alışverişi yok. Dolayısıyla geçmişi şimdi zamandan yalınmak, bilinci kendilerinin varoluşunu vermek, onu ne ise o olan gibi düşünmektir. Oysa geçmişin hiçbir zaman kendi geçmişliğinin yaratılmışlığı içinde ortaya çıkmaz. Geçmişin kökensel olarak bu şimdinin geçmişidir. Ama bu demek değildir ki geçmiş ve şimdi zamanı ulaştıran bir süreklilik olarak ortaya çıkabilir. Tam derse bunlar zamanda açığa çıkmak ve beraberce değişikliği açığa çıkmak için zamana varsayarlar. Niteki geçmiş, ancak orada, kendi ardında, kendi kendisinin geçmişi olmaksızın var olması mümkün olmayan bir şimdiki zaman için vardır. Yani varlıkları içinde kendi geçmiş varlıkları soru konusu olan, kendi geçmişleri daha olacak olan varlıkların geçmişi vardır. Bu da zamansallığın ancak insani olabileceği bir özür. Varlık Varlık bir örnek, bu söylediklerimizi sonuçlaştırmaya yardımcı olacakmış. Şu örneği ne Paul 1920 yılında politiklik yüksek olduğunda öğrenci dediğimizde idefi, fiili ide, fi, ide, fi, ide, fi, ide fi gibi, elbette pole açıpta Ama hangi pole? 1920 yılındaki gence mi? Gel gelin 1920 20 yılındaki haliyle düşünülen pole olmak fiilinin Tek çekin zamanı şimdi zaman gibidir. Eskiden politik yüksek okulu öğrencisi olan geçmiş haline gelen bir poli, şimdiki zamanla her türlü üniversitede okumuştur. Özne ve yükleme 1920 yılında kalmıştır. Bu durumda 1920 yılında politik öğrencisi olan poliyle bugün o politik okulun eski bir öğrencisi de denen poli aynı kişi olmasından yola çıkarak. Sürekliliğe başvurmak da işin içinden çıkanmasın. Sarp'ın sözleriyle söylersek, bir sürekliliğin olması için bir geçmiş olmalıdır. Sonra da bu geçmiş olmuş bir şey ya da biri olmalıdır. Sürekliliğin zamanı oluşturabilmesi şüpheli dursun. Süreklilik, zamanda açığa çıkmak ve kendisiyle birlikte değişikliği açığa çıkarmak için zamanı varsa Varlığın, geçmiş biçim altındaki varoluş etkinliğini sürdürmesi kökensel olarak edinsel şimdi zamanında belirmiyorsa dünkü geçmişin bugünkü şimdiki zamanının bir tür geriye yönelik aşkınlığı gibi değilse geçmişi şimdiki zamana bağlamamının tüm yedirmez. Böylece geçmiş ancak kendi içimin bir varoluş gibi olan şimdi bağlamında vardır. Geçmişte geçmişe atıkta bulunan bir Şimdi zamanın geçmişin içine doğru yaptığı ontolojik sıçramaya gelirdir ve bu iki zamansallık gibinin kökentsel sentezini temsil eder. Geçmiş bir yandan da benim olgusallığımdır. Yani elinde sonunda mutlaka o olacağım kendindedir. Ama o kendinde daha olacak olduğum şey olarak aynı zamanda doğrulsallığımdır. Bu şu demektir. Geçmiş haline gelen yaşanmışlık geri dönmeyen, değiştirilemeyen şey olarak neyse o olan kendinde halde Onun Onu olumsal kılan bu kaçınılmaz oluşudur. Ama geçmiş, bir yandan da daha olacak olduğu yaşanmışlıkları barındıracaktır. Bu yaşanmışlıkların farklı biçimlerde tezahür edecek olması da onların olumsallığıdır. Geçmişi dönememeli nedeni onun kendinde, benimse kendi içinde olmandır. Ölümle birlikte kendi içinde artık bütünüyle geçmişe kaydettiği ölçüde bir daha değişme amacısıyla kendini geliyorlar. Dolayısıyla geçmiş olduğumuz kendini durmadan büyüyen toplamıdır. Buna karşılık kaybolmuş somut nesneler ya kişiler hayatta kalan bir kişinin somut geçmişinin parçası oldukları ölçüde geçmiştir. Hayatta kalan birinin somut geçmişini teknesine alarak kurtarılmamış birileri gelince dersen onlar geçmiş değildirler. Kendilerinde geçmişlerde yok olup gitmiştir. Bu bağlamda şimdiki zaman yoktur. O varlık karşısındaki sürekli bir kaçıştan ibarettir. Kendini kaçma formu altında şimdileştirdiği için onun an formunda kalarak da bilgiler. Şimdiki zaman gelinen şey, Birlikli mevcut varlıktan dışarıya doğru olmuş olduğu varlıktan olacağı varlığa doğru açıştır. Şimdi bir zaman olarak ise ne, o değildir ve ne değilse odur. Dolayısıyla gelecekte varlığının ileride kendisine ulaşmasıyla olan bir varlık aracılığıyla yaratmaya çıkar. Yani ancak kendi varlığını olmak yerine, daha olacak olan bir varlık geleceğe sahip olabilir. Geçmişin olup bitmiş bir şimdi olmayışı gibi, gelecek de henüz olmamış bir şimdi değildir. Gelecek, benim olmayan geleceğin öyküde daha olacak olduğun şeydir. İstasyon formülüyle söylersem gelecek yoktur, kendini mümkünleştirir. Böylece zaman saldık ne varlıkları içeren bir tübel zaman, ne de varlığa Dışarıdan dayatılmış bir gelişim yasasıdır. Kendi içine özgür bir varlık gibidir. Kendi için, kendi varlığını, Sartre'nin ifadesiyle zamansallığın diasporasal formu altında, yani dağılmışlığı içinde daha ulaşacak olan özgürlük. Teşekkürler.